Elhamdülillah li nezihedana lihada ve ma kunnal nehtediyele ve la nezihedana Allah ve ma tevfiki ve atisami illa billah ve kad câet resulü rabbina bilhak Sallu alâ Resulünlâ Muhammed Allah'ın salli alâ selle Sallu alâ tabibi kulubbina Muhammed Allah'ın salli alâ selle Sallu alâ Muhammed Allah'ın salli أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من نمزات الشياطين وأعوذ بك ربما يحطرون بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عيند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم Sadaqallahul azim. Allahumme al azim ve barik lana fihi ve'l hamdulillahi rabbil alamin. Estahfirullah el hayy el kayyum. Hassantukum bil hayy el kayyum el ladhi la dinleyenlerimiz. Allahu cuma eylesin. Allah. Cemaat az ama sesleri çok çıktığı için bak sizin cami kadar ses çıkaran cemaatımız var elhamdülillah. Evet şimdi e, sohbetle ilgili bilgi verelim önce dersin başında. Ona göre sizlerde merak ediyorsunuz çok telefonlar ediyorsunuz derneğimize radyo falan televizyona ra telefonlar geliyor. E, bu burada benim kendi gördüğüm bazı rüyalar oldu. Rüyaların mahiyeti sizi alakadar çok etmez. Fakat e, tedbiren efendim, bu şekilde e, sohbetlerin devamını münasip gördük. Tabii ki canlı yayın olarak kayıtta da değiliz. Yani bak el sallıyorum şu anda mesela. Canlıyım yani. Ha. Evvelce alır da bize sonradan yuttururlar canlı derler falan evham etmeyin. Biz size yalan konuşmayız. Sohbetler bu saatte Perşembe-Cuma bağlayan gece bu saatte inşallah canlı olarak devam eder. Ancak önümüzdeki programları e, açısından e, haftaya bu gece regaib gecesidir. E, hem bizim sohbet gecemizdir hem de biliyorsunuz regaib gecesi e, Recep Şerif'in ilk Cuma gecesi olduğu için her sene aynı geceye çatar yani her sene bizim sohbet gecemize çatar sabittir. Bu itibarla. Haftaya inşallah, tabi çok önemli regaib namazı var. Faziletleri var. Birkaç faziletlerinden size beyan edeceğim inşallah bu gece. Tabi bu geceki derste önümüzdeki e, ilk gece var, işte orucu var, ilk gece namazı var. onlar hepsi beyan edilecek. Sohbeti inşallah hemen milleti haberdar edin. Kaçırmasınlar. Çünkü bu bir hafta içinde birçok fazilet gelip geçecek. Haftaya biz sohbette buluştuğumuzda bunların çoğu geçmiş olacak. Mesela İlk gece ile ilgili konuşacağız, ne hadis-i şerifler var, e Onlar hep kaçırmış olacaklar haftaya Kandil'de dinleyenler. Çünkü ilk gece geçecek. Onun için ilk gece başka, ilk cuma gecesi başka. E bunları şimdi haberdar edin millete, Allah rızası için bildirin. Geçen bir hadis-i şerif gördüm, bir müjde söylüyor mesela, bir istiğfar. Onu da önümüzdeki ay yazarım inşallah derge. Yeni gördüm, çok faziletli. Beş vakit namazdan sonra okunan, okuyacaklar gibi falan. Ama orada mesela müjdeye bir şart koymuş. Kim bu istiğfarı söylerse, herkese de bildirirse. Mesela böyle bir hadis-i şerifte yeni gördüm. Demek ki bazı amellerde bildirmenin de kazandırdığı çok fazilet var. Yani insanlara bildirin. Kendin yapmakla kalma, o da zengin olsun. Efendim, bu para değil ki, altın, dolar değil ki, efendim, hepsini ben alayım da o gelirse benimki eksik olur. Bu Allah'ın hazinesidir, bu bitmez tükenmez bu ibadetlerin, faziletleri. Herkes oruç tutsa, sen ne kaybedersin? Herkes ilk gece namaz kılsa, sen ne kaybedersin? Bütün millete bunları anlatsan, onlar da ahirette zengin olsalar, ahirete fakir çıkmasalar, müflis çıkmasalar, sen ne zarar edersin? Onun için cimrilik etmeyelim. Dünyada cimrilik ediyoruz, o da iyi bir şey değil ama bari ahiret içinde cimrilik etmeyelim yani bunun sana maddi bir zararı da yok ya. Onun için şimdi hemen Mesaj atıyor musunuz? Telefon mu ediyorsunuz? Cep telefonundan mı arıyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapın. Sohbet başladığını canlı olarak herkese ilan edin. Yurt içi, yurt dışı nereden dinleniliyorsa. Neden? Önümüzde konuşacağımız şeyler kaçmaz. Bir haftalık içinde geçecek bunlar. Bir daha bir sene yok. Bir daha Recep ayına kavuşur muyuz? Bu Recep ayına bile belli değil. Pazara kadar kim öle kim kala yani. Kaç kişi ölüyor bak. Her gün ölüyor. Haberi geliyor bize. Onun için e, mutlaka bir daha seneye işleri atmayalım. Bu seneye bile efendim Allah kavuştursun diye dua edelim ve birbirini haberdar edelim. Ben size haftayaki sohbet programını söylerken bu arada milleti efendim sohbetin başına toplayın. Ta ki kaçırmasınlar o faziletleri. Bir daha bir sene yok. Bir seneye kadar da insanlar İrecep'in ilk gecesi gibi bir gece bulamayacaklar. Hakkında hadis-i şerifler öyle, hadis-i şerifler var ki okuyacağımız o öyle bir gece, bir daha yok bir sene. Recep'in gecesi, Kadir Gecesi'nin ayrı fazileti var, Recep'in ilk gecesinin ayrı fazileti var, Regaib'in ayrı fazileti var. Mevla hepsine farklı faziletler verdi, bizi zengin etmek istiyor Mevla. Onun için, ben nasıl Ramazan'da Kadir Gecesi var deyip de diğer geceleri ihmal edersek kardan çok zarar etmiş oluruz. Ondan sonra Recep'e hürmet etmeyen Ramazan'a da hürmet etmiş olmaz. Şimdi tevbe ayı geliyor. Onun için insanlar fren yapması lazım. Günahları bırakması lazım. Ahirete yönelmesi lazım. Sen şimdi Ramazan-ı Şerif'e bir insan hazırlanmak için Recep-i Şerif'ten hazırlanma başlar. Tevbesi başlar, temizliği başlar. Yani manevi tahareti başlar. Beyinde biter iş. Sen içki içerken Ramazan gelince bırakacağım. Bıçak değil ki bu kesesin. Zinaya alışan adam, kumara alışan adam. Allah kurtarsın. Şimdi bu kadar insanlar var bizim çevremizde. Müslümanlar da böyle belalara, o sonra namaz kılmayan bu zinadenden beter. Beş vakit namaz kılmayan, bir vakit bile kazaya bırakan adam, zinadan büyük bir günah. Bunlar bize normal gibi gelmeye başladı. Adam diyor ki yani beş vaktini işte kılar. Maşallah dedim, çok hoşuma gitti yani. Ama işte diyor, arada kazaya bıraksa bile yani kazasını da kılar. E o tabi arma gitti. Çünkü nasıl diyebiliyorsun ki bir vakti kazaya bırakabiliyor? Bu ben, ben bunu, tabii bu şimdi normalde medih sıfatı. Yani övgü için kullandı onu. Çünkü neden? Millet hiç kılmıyor ya. O yani yanındaki arkadaşını övüyor. Ama bana göre çok ağrıma gitti. Çünkü neden? Bir gün içinde bazı vakitleri kaçırsa da, yani onu akşamına tamamlar veya işte ertesi güne bırakmaz gibi bir, şey anladım oradan, çok ağrıma gitti mesela. O kişi açısından ağrıma gitti yani, çok bu var ahirette. E ben hiç kılmayanı mı muhatap alacağım canım şimdi? Hiç kılmayanı, ben, ben onu onu da duacıyız ama bir vakit kaza bırakandan üzülüyoruz. Onun için bu işlerin fren tutması için, hani sert fren yapıp da öndekine çakmadan evvel, öndeki arabaya, böyle köprüyü tıkattın yani. Polisler geldi, cezalar, belalar, kaç saat orada Fuzuli rezillik çekeceksin yani. Değil mi? Haberlere bile çık çıkarsın yani. O zaman freni önden, geriden fren yapmak lazım. Yavaş yavaş. E arabada oturan da var ya. şimdi. Onları da böyle camdan çıkartmamak için. Sen şimdi Receba'yı geliyor, tevbeni yapmazsan, ben Ramazan'da Kadir gecesini. sen ne Ramazan? Ondan sonra diyeceksin ki, e, Berat gecesi. Ondan sonra diyeceksin ki, ya neyse Ramazan'da. Ondan sonra diyeceksin ki, son 10 gün. Ondan sonra diyeceksin ki, Kadir gecesine tam şey ederim derken, e seni mi bekleyecek mi Allah Peygamber? melekler falan seni mi bekleyecek? Bir de ecel geldi, alıp gidecek. Onun için birkaç günümüz var. iki günümüz var. Pazar ötesi biri. Pazarın akşamı recebin biri giriyor. İki gün bile yok. E sen ne yapıyorsun yani? Ne hazırlık yaptın? Tevbeye ne hazırlık yaptın? E beyninde bu işleri ayarladın mı? Ben bıraktım günahları, bir daha işlemeyeceğim. Onun için ee, şimdi hemen birbirini arayalım, haberdar edelim, kaçırılacak şeyler yok. Bu sohbette efendim bunların gününü, gecesini birlikte tespit edelim. Ne amel edeceğimize de niyet edelim, karar verelim. Ölsek de niyetimize göre muamele göreceğiz. Onun için şimdi niyet etmemizde, bir önümüzdeki haftaya kadar hangi oruçlara, hangi namazlara niyet etsek bile Mevla nasip eder, muvaffak eder. İnşallah şimdi bizim size eee siz o arada milleti arayıp sohbetin başladığını duyururken size duyuracağımız konu haftayla alakalıdır önümüzdeki hafta inşallah yine ben o arada bir rüya gördüm yani dün yine böyle gösterirler bana e sonra camiye gittiğimi gördüm onun için e, regaib gecesi inşallah Ahmet Nesivi derneğimizde yani Fatih'te olacağım inşallah e, çünkü mübarek gecedir e, cemaatten fazla kalabalık olalım nasıl yapalım akşam e, perşembe zaten faziletini regaip namazının faziletini anlatacağım ama o e, fazilete ermek için e, gününde oruç tutmak lazım. Yani ilk perşembesi oruç tutarsa akşamla yatsa arası da işte cuma gecesi giriyor akşam ezanıyla. 12 rekat işte namazı var. Kısaca bir tarif, devez, fazilet söyleriz de. Şimdi önümüzdeki perşembe mutlaka inşallah oruç tutmalısınız. Benim gibi Hastaysanız başka. Ben Ramazan'da da tutamayan hastayım. O ayrı bir şey. Ağır hasta, insülün hastası tutamazsan onu demiyorum. Ama Ramazan'ı tutan yani Ramazan'da oruç tutan tutsun. Çünkü neden? Rekayp namazı kılacağız ya. E, onun fazileti ona bağlı. Hadi şerifte o Perşembe oruç tutarsa buyuruyor. O zaman yarım iş olmaz. Ben sana müjdeleri okurum ama doğru tarif etmek lazım. Doğru tarif etmediğim zaman sen aynı sevabı ahirette alamadığın zaman yani ben hocanın dediğini yaptım da niye şöyle oldu böyle oldu. Beni arama. Burada doğru tarif dinle, ona göre amel et. Perşembe günü. Oruçlu olunacak inşallah. Ahmet Esevi'de bir tane altta mescit var ya, eski benim vaaz ettiğim, alttaki. Ben oraya da görmüyorlar diye gitmiyorsunuz ya oraya. Oraya, e, akşam namazında ben orada olacağım inşallah. Altta. Çünkü orası büyük ya. Regaib namazından dolayı yani. Bu taraftan onun yarısı kadar cemaat zor, zor kılar. Akşam ezanında inşallah Alt mescitte ezan okunacak. Ezandan sonra ezanla beraber iftar. Perşembe oruçlusunuz ya, iftarlık yanınıza azalın. Çünkü ben dün bazı eserler inceledim. Süleymaniye Kütüphanesi'nden aldırdığım bazısı yazma, bazısı matbu, fezâil Şuhur vel eyyam daha dün gece yani elime geldiği kitaplar. Tabi her gece yeni kitaplar bakıyorum illa. Günlerin, gecelerin faziletlerinde, ayların faziletlerinde bu meseleyi bugüne kadar bu kadar net görmemiştim. Yani bazıları diyor ki iftar etmeden e, yani akşamı kılıp rekaibi hemen kılsın. E şimdi bu sünnete muhaliftir. Baktım çünkü habbu kumle fitra. En sevdiğim kulum iftarı en çabuk yapanınızdır. Hadis-i şerifine göre e, diğer ulemanın görüşünü tercih ederim. Çünkü o ağır basıyor o görüş. Ama orada da şunu diyor. Ona da şaşırdım. Yani burada az yemek meseleymiş. Bir lükmetin ev lükmeteğini diyor. Bir iki lokmayla iftarını açsın diyor. Bir iki lokmayla. Yani şunu demek istiyorum. Size 15 dakika yemek payı vermeyeceğiz. Siz de sandviç, mandeviç önüne bulduğunuzu getirmeyin. Tamam kardeş? Üç hurma izin verelim size. Üç hurma. Bir de su. Üç hurma su tamam. Çünkü diyor ki faziletini almanız için konuşuyorum. Bir veya iki lokma diyor kitap. Yani yemesin diyene karşı bu kadarla idare edelim. Hem gelsin. E, hem de fazla eşya taşımayın yanınıza. Bir iki. Ha, pe peşine Peşinede sohbet var. O kadar uzun oturacağız, aç kalacağız. O zaman şöyle yaparsınız. Rekayip namazı bittikten sonra yatsıya kadar olan da getirdiklerinizi yersiniz. Tamam. Bir şeyler getirin yine siz. Doğru. Şimdi sohbet yatsıdan sonra. Bu sefer diyeceksiniz. Hoca öldürdün bizi. 13 siz getirin getireceğinizi de akşam iftarda biz 2-3 dakika pay vereceğiz. Hurmanızı yiyip iftar açılıp inşallah rahman o akşam namazı edilecek Peşine efendim son sünnet evvabinler kılınacak. Ondan sonra tesbihler dua levenzellâ okunuyor adetlerimiz üzere. Ondan sonra cemaatle regaib namazını kıldıracağım ben inşallah. Regaib namazı epey seni kıldıramıyoruz. Şimdi bu sefer sohbeti attım ileri. Neden? Çünkü faziletini kaçırıyoruz. Yatsı yıkılmadan çıksan cemaat yatsıyı cemaatsız kalıyor. yı kılsan e, namazın regaibin fazileti gidiyor akşam yasa arası olma kasabiyle. dedim artık ne yapalım? Duran dursun sohbeti de giden gitsin bana ne? Ben şimdi işin faziletini kaçırtmamam lazım. Onun için biz regaib namazını kılıyoruz. Regaib namazı uzun bir namaz. Yani sürer. Dolayısıyla belki yatsıya kalır bir 10-15 dakika bir şey yakalır ya kalmaz. O arada da abdest tazirin bir şeyler yiyen yer. Yatsıyı da ezanla beraber, cemaatle beraber aşağıki mescitte yine ben kıldırırım. Akşamı da kıldırırım inşallah. Yatsıyı da kıldırırım. Arada regaib namazında kıldırırım inşallah. Ondan sonra ben sohbete yukarı çıkarım yatsıdan sonra. Yani cemaata sizin televizyondan dinleyenler, dünyanın her yerinden izleyenler için regaib sohbeti inşallah saat 10'da Türkiye saatiyle. Saat 10'da rekaip sohbeti. Çünkü yatsı 9.30'a falan gidiyor. Haftaya yani yatsının namazını kılmamız, etmemiz, sohbetin başlaması. onu geçmeyiz inşallah. 10 gibi sohbet başlar. İnşallahur Rahman. Ona göre de çok uzatmayız sohbeti. Çünkü gece çok mühim bir gece. ibadet ve dua gecesi, cuma gecesi olduğu için. Sohbeti, onları da peşin konuşalım. Peşin konuşalım. Gelip de sonra... Efendim inada bindir bu iş diye gidip şey sağlam kaza bağlamak için bir daha dışarı çıkmak icap etmesin. İnada bindirme lüzum yok. Ben size payını, şeyini söylüyorum. Yani gelenler için bir saat gibi de sohbeti bir saat duası muası bir saat biçerek diyelim. Çünkü ibadet gecesi. Ee, onu da öyle yaparız. inşallah Rahman haftaya git şeyimiz budur. Ha sohbet üst mescitte devamlı yaptığım yerde olacak. Ama akşam yatsı cemaatle namaz Ha, üst mescitte oturanları akşam yatsı kıldıracak imam var. Onlar da orada cemaatle akşam yatsı inşallah kılarlar. Rekaip namazı için onlara da bir çare düşünürüz. Eğer dolarsa ya oradaki imam efendi kıldırır, efendim, e, yani hani biz aşağı inmiyoruz, sohbette yerimizi bozmayalım diye duranlar oluyor. Rekaip namazı onlarda da kıldırmak üzere bir insan buluruz inşallah. Onlar da cemaatle kılarlar inşallah. Rahman. Şeyimiz bu. E, programımız e, haftaya için inşallah Ahmet Yesevi derneğimizde cemaatimizle beraber regaib gecesinde hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, bize müjde edildiği gecelerden biri de olmak hasebiyle Allah Teala Hazretleri istimamımızı mübarek eylesin. Amin. Ondan sonra biz burada e, sohbetlere devam edeceğiz. Haftalık her perşembe ne devam edeceğiz. Ne zaman? Ne kadar? Merak edenlere söylüyorum. Miraç gecesine kadar. Miraç gecesi hangi gecedir? cuma cumartesi'ye bağlayana rastlıyor. Ama 16'sı mı ne? Mayıs'ın herhal. Öyle bir şey hatırlıyorum. Ee, miraç gecesi yani meşhur miraç gecesi. Her yerde kandiller yanıyor ya. Kandil simidi çıkıyor. Siz oradan anlarsınız. Ha O miraç gecesinde inşallah... Yine Ahmet Derneği'ndeyiz. Ama Perşembe sohbeti var yine. O bir gün önce sonra kandil. Perşembe burada yine. Sohbetimiz var. Aynı Perşembe sohbetimiz var. Cuma camideyiz. Yani Ahmet Eseri Derneği'ndeyiz. Ondan sonra Berat gecesi var. Berat gecesi biraz Haziran'a denk geliyor. Onda Bursa'ya söz verdik. Yani o pazartesi gecesi falan. Bursa'nın da cumartesi değil o. Ama kandile uyuyacağız. Berat gecesi Bursa'da sohbetteyiz. Oradan canlı yayın zaten izleyebiliyorsunuz. O zaman ne oldu? Ahmet Esevi sohbeti olarak önümüzde efendim, Rekayet gecesi haftaya oradayız inşallah. Ondan sonra Miraç gecesi de orada olacağız inşallah. E, bu aralarda her perşembe sohbet devam edecek. E, televizyondan canlı yayında izlersiniz inşallah. E, son sohbetlerimizde de zaten Ramazan Şerif'te e, tatil edeceğimizi söylemiştik yani cami derslerini. Televizyonla ilgili de bazı programlar olabilir. Sahurla ilgili, iftarla ilgili falan. Lalegül TV'deki programlar. Onlar netleşir. İnşallah e, Şaban ayının sonlarına doğru, berat'tan sonra falan son sohbetlerde o programları Ramazan'la ilgili e, şey bildirir size inşallah. Kadir Gecesi'nde de ne yapacağımızı yine o zaman karar verelim. Çünkü umrede mi oluruz, burada mı oluruz, o kesin olmadığından Kadir ile ilgili ilanı yapamıyorum bak. Ama bu da o zamana kadar ki, Ramazan'ın başına kadar ki şey, bundan ibarettir. allah Teala Hazretleri sözlerimizde duracak, e, cemaatleri terk etmeyecek, sohbeti bırakmayacak kuvvet, kudret, sıhhat, afiyet fırsatlarımızı ziyade eylesin. Amin. Amin. Engellerden muhafaza eylesin. Amin. Manileri izale eylesin. Amin allah Teala maddi, manevi bu sohbetin, derslerin, e, ilimlerin, hizmetlerin devamı için her türlü imkan sahalarını bize tevsiye eylesin. Amin. Daratmak isteyenleri bertaraf eylesin. Amin. Amin. Allah'ım salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ve sellim. Şimdi, recep Şerif ayı, e, başta ayet okuruz hep. أَسْتَعَدُ لَا اِنَّ عَدَّةِ شُّهُورُ <gülüyor> hani alın yazısı yok, kader yok, yazı yok, çizi yok, defter yok, dosya yok diyenlere mesela dolu delil diyorum da şimdi de mesela bu, bu aklıma geldi. Bu da delil. Allah Teala gökleri yerleri yarattığı günden beri Allah'ın kitabında, kitap yazı demek. Yazı yazılmıştır ki ayların sayısı Allah'ın dinde kaç olacak? 12 olacak. Yazı var mıymış? Demek ki her şeye yazı var. Ayların 12'si bile yazıya geçmiş. Mevla inna külleşe'in ne abi kader Kadersiz, yazısız, tespitsiz, takdirsiz hiçbir şey yaratmadık buyuruyor ya. Sen nasıl alın yazısını? İnkar ediyorsun. Ben kitabımda yazdım. Aylar 12 olacak. Değiştirebildiler mi bunu? Yok. Gavurlar da buna uydu mu? E siz Müslüman değilsiniz, Kur'an'da 12 yazıyor. Siz 13 yapın. Yapamazlar. Çünkü Allah'ın bir de Kanun ve nizamının iki türlü bir şeriat hükümleri var, bir de e, dünya, kainat nizamları var. Güneş'e sistem koymuş, Ay'a sistem koymuş, yıldızlara sistem koymuş. Amerika'ya, Rusya'ya, bütün Avrupa Birliği'ne soralım. Siz mi koydunuz bu düzenleri? Yok. Siz değiştirin o zaman. Değiştiremiyoruz. O zaman kim koydu? Bir koyan var. İşte o nizamı koyana bizi taat edeceğiz. O nizamı koyan kitap indirdi bize. Ya sen diyeceksin ki bunu ben yaptım. Ben de sana diyeceğim ki yapıyorsan bozmaya da imkanım var, 13'e çıkaralım. Sen de diyeceksin ki bozamıyorum. Bozamıyorsan ben de sana diyeceğim ki sen yapmamışsın o zaman. Sen yapmadıysan ne konuşuyorsun? İşte kainat nizamı bir sistem. Yıldızlar, gezegenler, efendim, güneş sistemi, ay, eşemsü vel kamaru bi hüsbân, hepsi hesapla. Şaşmıyor, santim saniye şaşmıyor. Bak aylar, bozulmuyor, günler bozulmuyor, geceler bozulmuyor. Saniye oynasa şimdi, hele ki bu bizim İstanbul, bu Türkiye'nin bu şeyi çok değişik bir iklimdeyiz yani. 8-9 saat oynuyor gece gündüz arası. Her yer böyle oynamaz mesela. Mekke çok oynamaz o kadar. 1 saat, 2 saat belki o da 1 saat anca. Saatin ileri geri alınmasını söylemiyorum yani. Gündüzün uzama kısımasından bahsediyorum. Burada çok oynuyor. E şimdi burada saniyeler eee Şaşsaydın şinlik ne gece kalmıştı, ne gündüz kalmıştı. Şimdi biz mesela karar verebiliyoruz, eylül ayında güneş kaçta batar. Şu anda biz biliyoruz ki bir daha senenin ekiminde güneş kaçta doğar. Ama şimdi o, öyle olmasaydı, o Allah'ın güneş ay sisteminin hesap yürümeseydi, bizim dünya düzenlerinin hesabı gibi, uçak, rotar yapsaydı, tren tehir etseydi, e, sis geldi, duman geldi, göz gözü görmüyor, vapur kalkmadı gibi engeller olabilseydi Allah'ın nizamında, e biz hiçbir zaman karar veremezdik ki Temmuz ayında güneş kaçta doğar. Ama şimdiden biz biliyoruz kaç sene sonra da aynı. Çünkü neden? Allah'ın hesabına güveniyoruz. Amerika'nın hesabına güvenmiyoruz ki biz Allah'ın hesabına güveniyoruz. Çünkü Amerika bir de baktı yarın yok. Bozulmuş gitmiş. Çökmüş gitmiş. Zaten 400 sene evvel olmayan bir şey. Eşiniz o zaman bu hesabı, bu nizamı, bu düzeni ben kurdum diyor Allah. Celle Celal Kitaba da yazdım diyor. Kökleri yerleri yarattığım günden beri şaşmaz diyor. Evet. Mina erbaatün hurum, iste aşara şehran on iki aydır. Mina on iki aydan ne var? Erbaatün dört tane var. Hurumun bunlar haram aylardır. Şimdi bunu çok anlattım. Bu detaya girmeyeceğim. Haram yasaklı demektir. Hürmet de oradan gelir. Bir adama muhterem de oradan gelir. Mesela sayın, sayın lafı hiç iyi bir şey değil. Ne sayarsan sayın gibi bir şey oluyor. Muhterem diyeceksin, muhterem. Muhterem, hürmetli demektir. Hürmet, haram aynıdır. Haram, hürmet, muhterem. Lugat, mastar kökten aldığın zaman o sana bir fikir açılımı verir. O kökten giden kelimelere de bir yorum getirebilirsin. Mesela hürmetli ne demek hürmetli? Bir adam hürmetliyse ona terbiyesizlik yapılmaz. Saygı değer. Yani ne demek? Sayılması gerekiyor. Bunun e, açılımı nedir? Saygısızlık haramdır. Yani ne demek? Yasaktır. Bir adam muhterem ona ayağını da uzat, ayağını kafasına da koy. Ama bir adam muhteremse ayağını uzatamıyorsun. Niye? Hürmetli. Ne demek? Yasaklı. Ne demek yasaklı? Saygısızlık yasak. Lugat olarak söylüyorum. Şimdi dört ay haramdır. Ne demek haram? Hürmetli. Hürmetli ne demek? Yasaklı. Bunun yasaklısı ne? E, günahlar yasaklı. Günahlar zaten yasak. Recep girmeden şimdi cemaziyeli ahir iki günü kaldı. Cemaziyeli ahir de zina sermez mi? E değil. E niye Recep haram oldu da? Bu niye haram olmadı cemaazine Ha, âhir Haa Zâliked-dînul kayyîmu Fela tazlimû fîhinne enfusekum Benim hesabım dost doğrudur. Benim dinim dost doğrudur. Benim kaidelerim kurallarım vardır. Ben on 12 ayın on ikisini haram yapmadım Allah böyle. acaymış iş. Ramazan haram ay değil. Şaban haram ay değil. O tabi saygısızlık yapılabilir manasına gelmiyor tabi ki. Onu zaten Ramazan başta başına bir haramlık var. Yani hürmeti bağnasında. Onu konuşmuyorum. Ama haram ay derken buradan ge getirileri var, götürüleri var. Yani hükümleri var. Savaş yasaklığı var. Efendim, yani tabii ki sana saldırılırsa nefsi müdafaa etmeyeceksin anlamına gelmiyor ama e, senin cihat açma, harp açma e, şeyin yok. Recepay'ı e girdi mi silahlar susacak. Yani ben cihattayım. Allah yolundayım. Ee, bir yere de e, efendim, e, harbaçacağım kafirlere e, falan. işte harama girdi mi bu, bunu yapamıyorsun. Ona göre hesabını da sen de doğru yapacaksın. Yola çıkarken, ederken cihadını, savaşını her şey hesaplı. Allah'ın günleri, geceleri sayılı. Her şey hesaplı. Sen de hesabını doğru yapacaksın. Recep ayına bu işini atmayacaksın. Çattırmayacaksın. Ama tabii Zülkade var. Zülitçe Muharrem. Üçü de peş peşedir onlar. Ee, 11. ay, 12. ay Hicri'yi konuşuyorum. Muharrem'de birinci ay. Onlar üçü peş peşedir. Recep tek kalır burada. Yani cemazelahir ile Şaban Şerif'in arasında. Fakat Recep Şerif'in haramlığı bunların hepsinden üstündür. Bazı alimlere göre Muharrem üstündür. Onu da söyleyeyim Bazı alimlere göre Muharrem'in de üstündür. Onda tabii aşura gecesi, günü ve vesaire faziletler itibarıyla. Ama bu aylarda sonradan e, tabii İslam'ın bidayetinde böyleydi. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazı muharebelerinde e, haram aylardan bazılarına denk geldiği ve sallallahu aleyhi ve sellemin o harbi terk etmediği bırakmadığı gibi Efendim e, kuvvetli rivayetlerde olması açabeyle sonradan o hüküm kaldırıldı. Yani İslam devleti bir e, haram aylarda gördüğü lüzum üzerine bir cihat başlatabilir diye de hükümler vardır. Ama bunu keyfi yapmamak lazım tabii. İçinde buldun kendini, geriden geliyorsun 15 gündür girdin recebe, e, iş çözülmemiş, ortalık tüzene girmemişse falan. Onun devamı ayrı bir şey tabii. Bir şeyin devamı ayrı bir şey. Başlatılması da daha farklı bir şey. Şimdi bu dost doğru hesaba göre siz nefislerinize bu aylarda zulmetmeyin. E Başka Nefislerinize zulmetmeyinin manası başkasına haydi haydi zulmetmeyin. Niçin? Başkasına tokat attın, gıybet ettin, dedikodu ettin, iftira ettin, neyse bir haksızlık ettin, parasını gasp ettin vesaire. Neyse, başkası derken hanımın olabilir, çocuğun olabilir, illa sokaktaki başkasıyla hanımına yaptığın da zulüm değil midir? Başkasına yaptığın zulüm, neticede kime döneceksin? Yakacak ateşiz, kendini yakacak. O zaman ne oldu? Kendine zulmettin. Şimdi Mevla Teala, başkalarına zulmetmeyin buyuracak yerde, kendinize zulmetmeyin. Yani ne demek? Başkasına zulmettin, eşittir, kendine ettin. Onun için ben sana bunu anlatmak istiyorum, kafana dang etsin. Kendine zulmetme. Ne demek? Canın yansın ister misin? Ateşe düşmek ister misin? İstemezsen o zaman başkasına zulmetme. Bir bu manayı anlayalım. İkinci manası, günah işlemeyin. Esas ağırlık buradadır. Çünkü günah işleyen kime zulmetti? Ha şimdi bazı var başkasına tecavüz etmek, şunu yapmak, bunu yapmak gibi. O hem günah hem başkasına da zulüm. Ama çoğu günahlar kendine zulümden ibarettir. Namazı terk etmek. Yani sen öyle namazını kılmasan karşın, yanındaki bir, birine bir eziyetin olmuş olmayabilir. Ama kendine zulüm oluyor bu. E, namaz gibi, oruç tutmamak gibi, yani içki içmek gibi, belki içki biraz daha mütehatti bir şey. Çünkü sarhoş olduğun zaman evi kırıyorsun, döküyorsun, baca, tabağa çanağı, kadına, kadına vuruyorsun hanımına. Tabii o içki biraz mütehatti bir zulüm. Ama namaz gibi, oruç gibi amellerin terki Kendinde kalan bir zulüm diyelim. Ama Mevla buyuruyor ki başkasına zulmetmeyin demiyorum zaten. Kendinize zulmetmeyin bu aylarda. Eşince mazeli ahirde zulmedelim mi? Yüce mazeli ahirde Ama bu aylara ben haram dedimse, yasaklı dedimse, hürmetli dedimse bu ne oldu? Günahların kat kat olacağına delil oldu. Bunun da tersi ustura iki taraflı keser. Sevapların da kat kat olacağına delalet etti. Oruçlarda katlamaları okuyacağız hadis-i şerifler. Namazlardaki mücadeleler görülecek yani. Artış, sevap artışlarını dinleyeceksiniz birazdan. O zaman burada en büyük tehlike nedir? Hani fazla sevabı da göz ardı ettik. Efendim cennette iki köşk eksik olsun dedik. Hadi cennete girelim de ne olursa olsun dedik. Ama günahlarda artış tehlikesi bizi korkutmaya devam ediyor. Çünkü günahların kat kat yazılması demek Zaten bir günah senin ocağını batırmaya yetecekken kat kat günah eklendiği zaman sen belki de cennete çok zor gireceksin. Geç gireceksin demek. Bu da binlerce seneye tekabül edebilir. 7 bin seneye kadar cehennemde yanacak müslüman var diyor İmam hazal Hazretleri. 7 bin seneye kadar yanacak kadar günahların tabii bunlar katlanmasından ve artmasından olacak. Neden olacak? Adam 40 sene 50 sene günah işlemiş yani. Yani ömrümüzün ortalaması ne? Buluda çıkarsan. 40-50 senelik günah adam 7 bin seneye kadar. Bu neden bu kadar yanar ki mesela? E, katlamalar var. E, katlamalar nereden oluyor? E, sana buyuruyor ki Mevla ben bazı mevsimleri bazı dönemleri yasaklı yaptım. Yasağımı ihlal edersen zina yaptın, bir haram büyük günah. Ama Recep ayında yaptın, ikinci büyük günah. Niye? Sen Recep'in hürmetini ihlal ettin. Yani ben senin hürmet ettiğin şeye değer vermiyorum dedin Allah'a şimdi. E, bu başka bir şey oldu şimdi. Yani, yasak sahaya girmek, bir de var yasak iş yapmak. Sen şimdi yasak sahanın bu tarafında adamın koyununu öldürsen, der ki tazmin et, koyunu mu öldürdün? Ama bir de yasak sahanın içine girip de koyununu öldürürsen, iki suç. Koyunu tazmin et ayrıca. Yasak sahaya niye girdin? Onda ayrı bir cezası var. Askeri orada koymuş yasak sahan. Değil mi? Resim koymuş oraya, tüfekli böyle. E sen şimdi orada cephanem mi var, ne var, Şu dur budur sana demişler buraya yasak. Sen buraya niye girdin? Girdiğin zaman, e ben girdim ama bir şey yapmadım ki. Suç mu yaptım? Yapmadım. E girmen suç. O zaman katlama var. Diğer suçların, nasıl ki dosya, bir dosya, iki dosya, mahkemelerde nasıl? Kaç dosyadan yargılanmak var? Bir dosyadan yargılanmak var. Sen şimdi İçki içiyorsan da ayı geliyor. Freni yapacaksın. Elayne şehrat tevbeti kad istehel fetubâ limen istegferallâh teâlâ fi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Receba'yın ilk gününde buyurdu bunu. Yani önümüzdeki pazartesi günü. Dikkat edin! Receb'in hilali görünmüştür. Bu ayda Allah'tan af isteyenlere müjdeler olsun. Ama af isteyende günahına devam ederken af istenmez ki. Tevbe ederek af istenir. E tevbe de Mübarek iki günü de fırsat bilmeyin. İşte freni yap dedik sana bizde. Bir iki gün kaldı. Recep ayı pazarın akşamı namazından giriyor. Akşam ezanı giriyor pazarın. ilk gecesi. Gün sonra gelir. E sen şimdi tövbet diyoruz sana bu sohbeti onun için kurduk burada meclisi de. İstiğfar edenlere müjdeler olsun. Bunun tersi hala günah devam edenlere yazıklar olsun. Çok büyük tehlike var yani Recep ayında. Haram ay. Bak Mevla, tembih ediyorum buyuruyor. Dört tane haram ay var. Bunların Recep ayı hadis-i şerifte Bukhari hadisinde Mina arba'at hurum 3'ün mütealiyatun. Şimdi burası hadis kısmı. Deminkine ayet idi. Üçü peş peşedir ve vahidun fertün. Biri tektir. Onun için Recep ayının Arapçada isimleri de fert. Fert diye geçe. Fert tek demek. Eee Recepül fert. Yani tek ay Recep. Haram ayların teki. Çünkü bu cahiliyet döneminde de yasaklı kabul edildiği için Araplar o zaman baskın, yağma, şubu, kafilelere saldırı gibi vesaire Kendilerine göre e, cahiliyet döneminde bir kadeleri kuralları var. Bunların çoğunu da bozmuşlar ama bazı da ataları İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın e, hak dininden e, değişikliğe uğrasa da kalıntı bekiyeler var. Bu bekiyelerden mesela haç var, tavaf var o zaman da. Ama tavafı çıplak yapıyor. İşte Hat'ta Arafat'a çıkmıyor. İşte başka kabileler Arafat'a çıksın. Kureyş biz de vakfe yapacağız. Kendine bir özellikler tanıyalım derken bozmuşlar tabii bütün merasimi bozmuşlar ama yani ne diyelim ona? Gö gösteriş açısından bazı şeyler kalmış. Mesela bu hak dinden kalan bir mesele de nedir? Receb'in haramlığının korunmasıdır. Yani Ebu Cehil dönem yani İslam'dan önce ee, yine Recep ayının haramlığı biliniyor mu? Biliniyor. Ama oynatma yapıyorlar. Yani oynatmayı recepte çok yapmıyorlar. Çünkü neden? Recep bir ay olduğu için ona buna dalmasak, bulaşmasak yasar-ı geçiniriz. Ama öbür üç ayda sıkışıyorlar. Çünkü öbür üç ay Zülkadir Hüca'mı aran peş peşe. Şimdi bir ay idare ediyor ama üç ay e, çünkü yağmalama yapıyorlar. Kafileleri, mafileleri her uğursuzluk yapıyorlar. Geçinmek için. Çünkü Mekke'de ziraat yok. Ekin yok, bir şey yok. Ticaret yok. Medine'ye göre Medine'de kurmalıklar falan var. Mekke'de bir şey de bitmiyor. O zaman da şimdiki gibi ulaşım yok. Dolayısıyla cahiliyet müşrikleri, Mekke müşrikleri bilhassa, Medine müşriklerini demeyelim. Yani Mekke müşriklerinin geçimlerinin birçoğu yağmalıcılıktan Ama Re Recepay'ı girdi mi hiç kimseye dokunmuyorlar. Kafile, mafile ne geçerse hiç buyursun geçsin. Karaç almak yok, para istemek yok, bir şey istemek yok. Orası da Yemen'in güzergahı. Rihlete vossay. Kışın ve yazın rehletler var. Yani kışın diyelim işte Şam'a gidiyor, işte yazın Yemen'e veya tersine. Yani mevsime göre, yolun müsaitliğine göre kafileler e, çünkü Yemen'de mamur beldeler var. Ta Şam'dan ürünler yemene kadar gidiyor o zaman. E, Mekke'de bu yolun güzergahında ortada kalmış. Dolayısıyla gelen geçen uğramak durumunda kalıyor. Bunlar da böyle yağmacılık yapıyor, haraç alıyor, vergi alıyor, bir şeyler ediyor. Kimi kabilelerle arası iyi, kız almışlar, kız almışlar falan falan işte. İşte Mekke'nin ağası o kabileyle şeyse size haraç yok falan. Hani size torpil falan. Öbür kafileler zayıf, garip, ise onlara dalıyorlar. Böyle olaylar yani cahiliyet mantığıyla. Şimdi de aynı olaylar var yani. Şimdi dünyada Biliyorsunuz. Kafirler aynı Mekke müşrikleri gibi hareket ediyorlar. İstediği boğazı tıkıyor. İstediği gemiyi geçirmez. İstediği Süveyş kanalı karışıyor. İstediği yere yine aynı e, Mekke müşrikleri var yani. Aynı Ebu Cehiller kıtalar açmış diyor ya bir şiirde söylüyorlar onu. Ebu Ceyl kıtalar geziyor diyor yani. Amerika bir kıta, o kıta, bu kıta. Şey. Ebu Ceyl kıtaları çok. Şimdi 3 ayda bunlar hiç yağma yapmadan, vergi almadan, adama dokunmadan, taarruz etmeden, saldırmadan, haram ay, haram ay, haram ay ne olacak arkadaş? Aç mı kalacağız? Ne yapıyorlar? Bu sefer? Bir formül üretiyorlar. Mekke müşriklerinde işte efendisi ulusu kimse o dönemdeki neyse o ona diyorlar toplanıyoruz, bir hutbe oku diyorlar. Yani bir konuşma yapıyorlar. O da kalkıyor bir konuşma yapıyor. Diyor ki, e, görülen lüzum üzerine işte bayağı da sıkıştık falan. E, gelir gider tükendi. Ne yapıyorum?" Muharrem'in haramlığını safere tehir ettim diyor. Yani üç ayı yine koruyacağız diyor. Yani dört ayda biri Recep tek kalıyor. Bu dört ayı koruyacağız ama günlerinde oynama yapıyoruz diyor. Yani Muharrem'in haramlığını bozmak durumundayız. Biraz sağ sola bir dalacağız. Ondan sonra saferde onu tutacağız. Kaza eder gibi. Ya yani saferde dokunulmazlık var yine. E şimdi bu halbuki Mevla Teala sana ne dedi? Dört ay mesela. E sen burada ne yaptın? Bir ayın haramlığını öbür aya tehrit et. Halbuki helal ayı ne yaptın şimdi? Haram ettin. Haram ayı da ne yaptın şimdi? Helal ettin. Böyle işler oldu. Onun için tevbe suresi bundan mazere. Estağfirullah innemennesiu fi'l küfre. Bunlar zaten kafiri de ama Mevla buyuruyor. Bu hepten Muharrem'i de safere atıp da Muharrem'i helal ederek falan. Zaten Muharrem adı üstünde. O da aynı kök haramdan, hürmetten Muharrem haram edilmiş. E Muharrem'i helal ederek ee, onda millete saldırarak vesaire neyse başka aylarda da saldırmak helal, helal değil. Onu demiyor bu şimdi. Onun için ne buyuruyor? Kafirliktir demiyor. Ziyadetün fil küfri. yavurlukta artıştır diyor. Yani bunlar zaten yavur idi. Fakat böyle yaparak ziyadeleştiler buyuruyor. Kafirler işte böyle saptırılır. Allah'tan gelen dini bir bozdun mu? Ayarını bir kaçırttıktan sonra artık onun yani namazı beş vakiti bozdun ya. Üç mü? İki mi? Bir mi? O gitti. Rekatı dördü bozdun ya farzı. O gitti. Yuhillu ne âman ve Bir sene bu ay helal bir sene bu ay haram. Ne oldu? Yuvatu öttedemâ haram Allah. Ya biz Allah'ın sayılarını denk getirmiyor muyuz? Dört ay değil mi dört ay? Tamam ben de dört ay. Efeyuhillu ma haram Allah. Dört ay ama sefer yok bunun içinde. Sen ne yaptın Allah haram etti muhareme helal ettin. Züyineleum şu âmalihim. Kötü amelleri onlara böyle süslü gösteriliyor. Allah la ehdil kavmel kafiri. Allah kafirler toplumunu doğru yola iletmez. Çünkü hidayet aramıyor. Arayana yaratır. İradesini hidayete kullanacak. Biz doğruyu bulmaya uğraşıyoruz. Niye inceliyoruz? Hidayet bulalım diye. Mevla yaratıyor hidayet. Adam hidayeti aramıyor ki. Mevla zorla mı yaratacağım diyor. O zaman imtihan olmaz. Şimdi mesela ben bu şeyi de beğenmiyorum. Bu kutlu doğum haftası meselesi. Buna itiraz ettim senelerdir ben. Yine itiraz ediyorum. Diyanet yanlış yapıyor. Nisan'da kutlu doğum olmaz. Kutlu doğum reb il Rabbi reb 12. gecesi. reb o haftası o ayı Mevlittir. Ama Nisan'da Mevlid dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu bid'atı Türkler çıkarttı. Yemen'den Fas'a Mevlid kutlanıyor. Hiçbir yerde Nisan ayında Mevlid kutlanan, Mevlid okunur. Her hafta oku. Ölüye diriye oku. Ben onu demiyorum. Mevlid kutlamaları, kandil olarak doğumunun kutlanması Nisan ayında cahil değil ya. Nereden çıkarttınız bu bidatı ya? E o peygamberimiz anlıyor. Ben de bir şey demiyorum. Anılıyor, seviliyor, ediyor. Ben hoşuma gidiyor ama bu bidattır. Nereye çevirecek bu işi? Tehlikeye çevirecek. Neden? O zaman neye döndü? Deminki nesiye döndü. Ne yaptı adamlar? Muharrem'i helal ettiler. Safere attılar falan bundan yola çıkan kafa ne diyor? Ramazan'ı kışa sabitleyelim diyor. Şimdi bunu bazı gavur gazeteciler yazdılar fikir olarak. Bize fikir veriyor gavur gazeteciler. Belki Diyanet'e ileride kabul ettirebilirler kaç sene sonra onu bilmiyorum. Ya diyor Ramazan yaza geliyor güce geliyor. Bizim canımız çıkıyor. 9'a çarek kala iftar mı olur? Ne yapacağız diyor. Bir ay değil mi oruç diyor. Bir ay. E ben sayıyı aynı bir ay koruyacağım. Ne olsun Şubat'a sabit diyelim. Zaten 28 de çekiyor. Çok güzel. İftarda besleşerek kadar yaparız diyor. E ya bu gavurluk değil mi arkadaş? Bu gavurluk. Şimdi Nisan işine gavurluk demiyorum. Lafları birbirine çarpıtmayın. Bu Ramazan için konuşulan şey gavurluk. Ziyadetün fil küfri. Gavurluğun ziyadeliği. Katmerlisi, kaşarlısı. E şimdi sen ben dedim ki seneler evvel bu Nisan'da kutlu doğumu çıkartmayın. 25 sene evvel bir başlattılar. Tutturamadılar. Bir Beş, on sene öyle tutmadı gitti. Biz o zaman yine aleyhte konuştuk, bozul. Şimdi bu yeni diyanet yine hortlattı bu işi. Göya tutturmaya uğraşıyorlar. Tutturamayacaksınız. Birkaç sene sonra yine bozu bozulacakmış. Biz bozulacağız Allah'ın istile. Evet. Ama mesele korkum şu. Yine geçen sahtekar gazetecilerden gavur dinsiz, kitapsız mı diyelim, ne dersek diyelim, yazdı. Evvelki sohbetlerde belginin ismini vermiştim de, şimdiki ismini unuttum zaten onun için. Hakaret saymasın. İsmini unuttum yani. Bugün biraz fazla kaçmış olabilirim. Lafımın düzeyi. Yazdı ki, madem Mevlid'i Nisan'a sabitlediniz, geçen iki sene evvel, Ramazan'ı niye yapmıyorsunuz dedi. Halbuki ben bunu seneler evvel bu Ramazan hakkında aynı tartışmayı açar demiştim. Hem de önemli bir gazeteciydi. Şimdi o gazeteden atıldı gerçi. Ama orada yazısı vardır, Mevlid oluyor da Nisan ayıyla. Bunu niye gökteki aya bakıyorsun? Bunu da öbür... Güneş senesinin ayına baksanıza dedi Ramazan'ı. O zaman ne olur? Hep Şubat olur. Nasıl ki Mevlüt hep Nisan ol. Halbuki Rebih'ül hep, Rebih'ül evvel hangi ay? Rebih'ül Ocak, Şubat'ı hasebiyle her ay olabilir. Ramazan hangi ay? Ramazan senenin her gününe denk geliyor mu? Geliyor. İşte Rebih'ül evvelde her senenin her gününe denk geliyor mu? Denk geliyor. Ve böylece her gün ve gecelerde mevlit olmuş oluyor mu? Olmuş oluyor. Nisan'a sabitlediğimiz zaman bunu, bu hikmet bozuluyor. Onun için bu mesele de yeni gündemden geçti biraz. Bunu yine uyaralım. Bu yanlışı düzelsinler. E biz bir gece kutlamak istemiyoruz. Bir hafta kutlamak istiyoruz. Ben de sana diyorum ki bir ay kutla. Ne zaman? Rebü'yle Hangi aya gelir? Hangi aya gelir? Ramazan'ı öyle yapmıyor muyuz? Şaban'ımızı mı bozduk? Recep'imizi mi bozduk? Kandillerimizi mi bozduk? Niye Peygamberimizin mevlitini bozuyoruz kardeşim? Bu bidata ne lüzum var? Bu bidatler yerinden oynatırsan zincirleme gider başka şeyleri de yerinden oynattırırlar adama. Buna yol vermesin yetkililer. Ben Allah rızası için rica ediyorum. Ama ben bu millete sohbet ediyorum. Doğruyu söylemek zorundayım. Ya yani bu yapılan yanlış. E peki şimdi Orkutlu doğum oldu ben konferans var bilmem ne gitmeyeyim mi? İşte gidersen Haram değil, caiz. Şu bu. Ama millet itibar ettikçe o ne yapar? Yerleşir. Davet edilenler tepki yapıp bunu Rebü'yle evvelde istiyoruz bu toplantıyı. Deseler, yetkililer de ne yapar? Aa hakikaten böyle bir tepki var ya halk bunu istemiyor der ve bu işi düzeltirsiniz. Ama siz kuzu kuzu kuzu nereye çağrılırsanız davetli davetsiz davulcu zurnacı gibi gittiğiniz için adamlarda müşteri var nasıl olsa diye Nisan'a çevirdiler işi. Ben doğruyu konuşuyorum. Evet. Şimdi 4 ay haram. Bunlar birbirine geçişli değil. Yani haramlığı kendinde sabit kalacak. Hürmeti, fazileti, korunmuşluğu Allah'ın dinde bu, İslam'da bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ocak şubat'a göre hiç amel etmedi ki hayatı boyunca. E o zaman bizim 12 ayımız hangi 12 ayımız? Muharrem 1, Zülhidce 12. Biz bunu Nisan'a, Şubat'a çeviren İslam'la ilgili dinle ilgili herhangi bir vazifeyi güneş senesine çevirdiğimiz anda Hristiyanlar gibi dinlerini değiştirmeye ilk adımı atmış oluruz. Ondan sonra bütün günlerin gecelerin ayarı kaçar. O sonra ne derler? Ne derler? Diyanete bir müracaat ederler. Cuma namazına gitmek istiyoruz. E, cuma günü de işe çatıyor, işveren şey yapmıyor. Pazarı alalım. Pazar günü öğlen herkes cuma gitsin. Cumada cuma toplanmaktan geliyor. Hangi gün toplanırsak o, o cumadır. Derlerse. Ya bunlarda derlerse ki hakikaten cemaate iştirak iki kat artacak ya. Var mı seni buna hakkın? Allah'ın koyduğu güne sen ne yap? Sen ne yap kardeşim? Cuma'yı tatil yap. Cuma'yı tatil yapamayınca namazı pazara mı çekeceğiz? O zaman sen Rebiülevvel'de Mevlidi kutla. Niyeymiş? Erebi'yle ve Şubat'a ocağa geliyor. Kar var, buz var. E ne yapalım? Onun da tadı var, tuz var. Karda da bu millet yürüyecek. Allah için nasıl Ramazan her mevsime geliyor, teraviye gidiyoruz? Efendim öyle mi değil mi şimdi? O zaman Cuma'nın ayı mı var? Teravih'in ayı mı var? Ramazan'ın mevsimi mi var? Ayı var da Ramazan olarak var. Mevsimi yok. O zaman biz Allah'ın hesabına uyacağız. Allah'ın dinini kendi hesabımıza uydurmayacağız neymiş bahar olsun güzel olsun da millet rahat gelsin diye ben onun düzenini bozamam arkadaş Allah'ın düzenini ben bozamam ve evvelde kutlandığı zaman orada da zorluklar olabilir mevsimsel olarak o zorluklara da katlananın ecrü fazla olur günah ne kefaret olur orada da dolu hikmet var e biz külliyede ne oluyordu Yollar tıklanıyor, çamurlara batıyorsun, kar yağıyor, sohbet bitiyor, millet karda kalmış, beş saat gidemiyor. ya e bunların, bunların güzellikleri var, bunların feyizleri var. Bak millet şimdi o günleri arıyor. Televizyondan her yere dinliyorlar şimdi ama adam diyor, ah diyor öyle olsa da iki gün karda kalsam diyor, külliyeye bir kere sohbet olsa diyor adam şimdi. Çünkü neden? İslam zevk dinidir, lezzet dinidir, feyiz dinidir, bereket dinidir. Sen kendine göre, efendim, şunu şuraya sabitleyim, şunu şuraya çivileyim, şunu şuraya mıhlayayım, olmaz. Yapmayın! Allah'ın dininin günleriyle oynamayın! Çünkü mevlit dini bir merasimdir. Resulullah'ın doğduğu gece ve saatle alakalı bir şeydir. Olmaz. Ha Mevlit kitabını okumak. Mevlid her dakika okunur. Fazilettir, topla milleti, yemek ver, fakirleri yedir. Bunları ben konuşmuyorum. Ben resmi mevlit kutlamasından bahsediyorum. E şimdi bu sefer bir fitne daha çıkıyor. Nedir o? Ha şimdi birkaç ay sonra Rebül evvel gelecek. Mevlid gecesi, Mevlid Kandili kutlayacağız değil mi? Ne dedi adam? Bu sizin peygamber diyor senede kaç kere doğdu diyor. Ha şimdi cahurlara rezil olduk. Nisan'da bir mevlit. Değil mi? Şimdi bu sene mevlit hangi aya gelecek bilmiyorum. Orada bir mevlit. Adam diyor ki Allah Allah. Geçen de olmamış mıydı diyor. Ya Hristiyanlar bile yani İsa aleyhisselam'a bir bir şey yapıyorlar. Senede bir kere yapıyorlar. İki kere yapsalar biz de ne deriz? Bütün Avrupa Birliği'ne güleriz yani biz de bunlar bu İsa Aleyhisselam kaç kere doğmuş ya deriz. E biz kendimiz Peygamberimizin niye gülünce hale getiriyoruz kardeşim? Buna ne hakkımız var? Sene de iki kere Mevlid oldu deyip de milletin kafasını niye karıştırıyoruz Mevlid ne zaman oldu diye. Yanlış bu. Allah bu yanlışı düzelttirsin Fazıl Kerem. Bunun hiçbir hocaları yok mu bunların ya? Kutiyanet Reis'in hocası vardı Mehmet Emin Hoca rahmetli, o da vefat etti belki onu dinlerdi ona deseydik o zaman. Biz de akıl demedik yani. Onu çok sayardı. Babasının da hocasıydı. Mehmet Eminer Hoca Allah rahmet Kabri nur olsun. Razı değildi bu işlere ama. Belki onları dinlerdiler yani. Bizi zaten dinlemiyorlar. Bizi diplomamız yok. İlkokul mezunuyuz diye. Bizi kimse dinlemez adamını. Yani. E diğer belki hocalarını dinlerler miydi? Neydi bilmiyorum. Aklı başında adamlar bu işe bir çare düş düşünsünler inşallah. Biz de dua ederiz. Mevla bir çözüm yaratır. Şimdi bu aylardan hepsinize zulmetmeyin. Günahlarınızı katlamayın Allah buyuruyor. Yani günah yapmak her zaman zulüm. Ama katlamayın. O zaman belayı bulursunuz. Çünkü benim ayımın hürmetini bozmuş olursunuz. Haramlığını çiğnemiş olursunuz. Burada peş peşe olanları sayıyor. Zülkadedi ve Zülhücceti vel muharramı on birinci ay, on ikinci ay, birinci ay. Zülkadede Zülce Muharrem. Tek olanı da beyan ediyor. Ve recebu muddara Beyne Cuma Dey ve Şaban'e Cemaziyelahir ile Şaban'ın tam arasında olan Recep diyor. Niye hadis-i şerif sahih hadiste yerini belli diyor? Çünkü bu cahiliyetten beri gelen adetlerde nesi hadisesi yani bazen Recebi de sıkışıp oynatmışlar yerinden, haramlığını öbür aya, Şaban'a sarkıtmışlar falan. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem hangi Recep diye söylüyor? Diyor ki Cemaziyel-Ahir ile Şaban'ın arasındaki diyor. Yani bir evelini söylüyor, bir de sonunu söylüyor. Recep'in tam yerini tespit ediyor sallallahu te aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifinde. Çünkü cahiliyet döneminde de Ebu Derdar radıyallahu Allah hazretleri beyan ediyor ki Şehrun kane'til cahiliyetu tu'azzımuhu fi cahiliyetiha Recep aynı soruyorlar, Ebu Derda Hazretleri'ne. Diyorlar ki bu Recep Ay'ı, hani cahiliyetten de kalma oldu ki biraz evham edenler oluyor İslam'a girenlerden falan. Ya biz Recep Ay'ına hürmet ediyoruz ama tabi Mekke müşrikleri de evvelce hürmet ediyor. Şimdi bunları yanlış anlamamak lazım. Mesela aynı şeyler Safa Merve işinde de oldu. Ee, İslam geldi, işte tavaf, sahi vesaire vazifeler, bunlar evvelce de var faaliyet döneminde de tavaf yapıyorlar, say yapıyorlar. Fakat Safa'nın üstüne bir put koymuşlar. Merve'nin üstüne de bir put koymuşlar. Oraya gidince onu elliyorlar. Oraya gidince onu elliyorlardı. E şimdi İslamiyet gelince tabii sahabe-i dediler ki ya Resulullah bu say yani meşru şey midir? Biz bu bunlar müşrikler yapıyorlardı. Allah Teala ne bu desler? Safa vel Merve Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanlarındandır ibadet vazifelerinin yerlerindendir femen hacce'l beyte ve'l umre fe la geneh ale en hac yapan umre yapanın onların arasında sa'y yapmasında günah yok işte o ayeti de doğru anlamak lazım günah yok deyince yapana günah yok vacip değil haccinin umrenin vacibi değil zannederler halbuki o ayette niye günah yok diyor çünkü sahabe-i kiram dediler ki günah mı giriyoruz acaba bu müşrikler de sahih yapıyordu burada. Biz sahih yapıyoruz günah mı görüyoruz? Ayet onların düşüncesini, vehmini izale için, gidermek için, geldiği için Mevla onlara onların usulüyle bildirdi ki günah olur mu ya? Yapın. Günah yok dedi. Ama günah yok deyince bazıları da ne anlar bundan? Sahih yapmak mecburi değil. Halbuki hadis-i şerif olmazsa din olmaz işte. Eğer bugün hadis-i şerifleri devreden çıkarttığın anda bu hatikeriye bakarsan haç ve ömrede sahih lazım değil. Yaparsan da günahı yok anlarsın bu ayetten. Hadissiz İslam, sünnetsiz İslam dinsizliktir. Sünnetsiz İslam dinsizliktir. Dolayısıyla sünnet dinin ta kendisidir. Kur'an sünnet. Kitap Kur'an, sünnet hadis-i şerifler. Peki en sünnet vel cemaat ne? Ehli sünnet vel cemaat Kur'an ve sünnetin buyurduğunun yolunda gidenler. O zaman ehli sünnet dinle eşit midir? Eşittir. İslam dini eşittir. eli sünnet vel cemaat. Ehli sünnet vel cemaat eşittir. İslam. Sen dersen ki eli sünnet mezhebi e, İslam'la eşit değildir. O zaman yanlış konuştun. Neden? O zaman Kur'an ve sünnet İslam'la eşit değildir demiş oldun. Anlamadan demiş oldun ama anlatmamız lazım. Kur'an ve sünnet İslam'la eşitse o zaman sünnet vel cevaatte Kur'an ve sünnet yoluysa adımızı da biz takmadık ki. ehl sünnet adını ben mi taktım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Aleyküm bi sünneti benim sünnetime saralım. Say hadis. Peki sordular kimdir 72 fırka sapıtacak 73'ten tek kurtulacak fırkayı Naciye? Ne buyurdu? El cemaatü İbn-i Cemaat'tır. hadisinde. Cemaattir. O zaman ne oldu? Sünneti de kendi bildirdi. Cemaat ismini de kendi taktı. O zaman el sünnet ve cemaat adını biz mi taktık kendimize? Biz takmadık. Kim taktı bize? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taktı. O zaman Şia'nın adı var mıydı? Mutezile'nin adı var mıydı? Cebriye var mıydı? Kaderi'ye var mıydı? Mürciye var mıydı? Müşebbiye var mıydı? Muattıra var mıydı? Kaderi'ye var mıydı? 72'yi saydırma bana. 72'yi saydırma bana. Şimdi o zaman... ''Onlar sonradan çıkma muhtes ve bid'at ve sünnetime sarılın'' buyurduktan sonra ne buyuruyor? Hemen hadisin peşinde ''Temessekû biya, ona sımsıkı sarılın ve udbu alâ bin nevaciz, ''Belki elinizden kaçar, kurtulur diye, Di azu dişlerinizi de ona takın, geçirin'' diyor. Belki el elinden kurtulur, biri vurur, bur elini ayırır, Dişlerinize takın takın. ''Veyyâkum ve muhdesatil umur, sonradan çıkanlardan Sakının. Hemen o hadisin içinde Tirmizi hadisi. Sonradan çıkan kim? E Şiia Resulullah zamanında Şia diye bir at yok. Kur'an'da var Şiia hakkında. İnnelere feragu dinen ve kanu Dinlerini parça parça ettiler, şia şia oldular. Les fi şey. Kur'an ayeti. Habibim senin onlarla hiçbir alakan yok. E Resulullah'ın alakası olmadığı bir şey İslam'la ne alakası olabilir? İnne emrumu Allah İşleri Allah'a kalmış. Hesaplarını göreceğim. Yaptıklarını tek tek hesabını bildireceğim diyor. E o zaman biz sünnet, ehli sünnet adını, sünni adını Kur'an ve sünnetten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden aldık. Sahabe zamanında ehli sünnet adı var mıydı? Vardı. Cemaat adı var mıydı? Vardı. Şia var mıydı? Yoktu. Hadiste de sana diyor ki benim sünnetim dört halifemin sünnetine sarılın sonradan çıkanlardan sakının fe inne kulle muhtesin bid'a sonradan çıkan her şey bid'at yani dinde reform demek bu. Ve kulle bid'atın dalale. Sonradan çıkan her bid'at ve reform sapıklık. Ve kulle dalaletin finnar her sapıklığın neticesi mutlaka cehennemdir. Onun için İmam Rabbah Hazretleri diyor ki, Şia'dan, mutezileden, vesaireden, sabah kadar namaz kılsa ki var kılanlar, hele mutezileden ne kılanlar vardı? Ne alimler vardı? Eski alimler, tefsir yazanlar vesaire vesaire. Keşraf tefsiri mesela, zemek muteziledendi Şimdi bir, geçen gördüm bir gazetede birisi reklam vermiş, tercüme yapıyormuş. Halt etmişsin. Halt etmişsin, hoca efendi. Keşaf tefsirinin tercümeyi ne lüzum var? Muhtezile! Millet, ehl sünnet. Adam Allah'ın görüleceğini inkar ediyor vs. Tamam, büyük alim, Allame-i bizim ona ihtiyacımız olmuş mu? Olmuş ama ne yapmış? Nesefi tefsirindeki, koca imamı ı Nesefi ebul Hazretleri, Nesefi onu süzmüş, eli sünnete çevirmiş, efendi hazretlerimizin en çok kıymet verdiği okuduğu okuttuğu nesebi tefsiridir çünkü ehli sünnete en uygun odur ne bakımdan en uygundur mutezilenin nerede sıkıntı yaptığı ayetleri tahlil ve tahsiye etmiş geri kalan onun bütün ilimlerinden istifade etmiş ama itikada dönelik yönelik inhirafları ve zevhleri kayıntıları tahsiye etmiş sen tercüme yapıyorsun nasıl tercüme yapıyorsun millete mutezileyi mi açlamak için tercüme yapıyorsun Aynı Seyyid Kutub'un Fî Zülal'ini tercüme eden hocalar gibi memleketi mahvettiler. Seyyid Kutub'un Fî Zülal'ini nasıl sen tercüme yapıyorsun? Ada, ada şehitmiş, evet, bana ne Allah bilir kim şeyit? Onu beni alakadar etmez, ilmi yok. Ebabil kuş demiyor, çiçek hastalığı diyor. Allah'ın ayetini değiştirmiş, Allah kuş, tayran kuş gönderdim diyor adam diyor çiçek hastalığı. Neden öyle kuş gelip de atamazmış değil mi? Akıl ve mantık çıkıyor. diyor, bu adamın tefsirini niye tercüme yapıyorsun? E keşşafı tercüme, sakın ha onu da demiş olayım. Keşşaf tefsiri, tercüme mercime görürseniz sakın almayın, evinize sokmayın. Ben bende var. Ama bende var ama o Arapça'da bir şey çıktığı zaman karşılaştırmak için bu bunu demiş mi, dememiş mi, ne demiş, ne dememişten ben ilimle uğraştığım için bende var. Sen nasıl yapacaksın? Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri müfessirlerin tabakatını zikreder, 3 kitabı var. Orada keşefe anlatırken Ömer Nasuhi Efendi çok muhteremdir, mübarektir. Yani metheder metheder metheder sonunda şeyi atar. Yani şeyi sıkıntı. Sen de methettiğini aldın mı Ömer Nasuhi Efendi de ilim edebinden öyle konuşuyor. Çünkü Zemahşeri allame-i cihandır. Türklerdendir fakat Araplara Arapçayı öğretmiştir yani. Dolayısıyla zemekşeri dedi mi dur Carullah Allah'ın komşusu derler ona Mekke'de kalmıştır. Hep Kabe'nin içinde ibadetten canı çıkmıştır. Ama itikatta sıkıntısı var. Sonunda tövbe etti, etmedi ihtilaflıdır. Kitaplarına yansımadığı için tövbe ettiğini anlamıyoruz ama bazı rivayetlerde sonunda döndüğünü söylüyor. Ben dönmüş olmasını ümit ediyorum ve o kadar ilimden istifade edilmiş bir insan ki o kadar da ibadet etmiş ki Allah Teala lütfü dönüş nasip etmiştir diye. Umut ediyorum. Bazı böyle de zuhuratlar oldu. Ama din ve ilim zuhuratla sabit olmaz. Ben şimdi gece gördüğüm rüyayla kalkıp sana bugün helal haram, tespit edemem yani. Beni bağlayabilen bazı şeyler olabilir. Buraya gelirim, oraya gitmem, rüyaya beramet ederim. Ama sana ben hüküm veremem ben rüya Hani bazı zuhuratlar vesaire oldu. Zemekşer'i iyi gittiğine dair. Bazı alimler de sonunda tevbe ettiğini söylüyorlar. Çünkü diyor ömrümde boyunca yine yanlışlar ettim falan. Bir son vefatından evvel bir şiirleri var öyledir. Allah Teala. Yine Müslümandır tabii. Ehli Sünnet olduğuna diyemiyorum ama Müslüman diyebiliyorum. Müslümandır. Allamedir şudur budur. Şimdi ben Nasuhi yazar yazar yazar altına hemen mübarek çok da met Ama met etmesi gerekiyor. Çünkü Zemekşeri bu. Ehli Sünnette Kazi Beyzavi Muhtezile'de Allamed Zemekşeri. ikisi ikisi de topalmış mübarek. <gülüyor> İki topal olmasa diyorlar. Kur'an tefsir topal kalacak. Yani bütün tefsirin babasıdır bu, bunlar. Zemekşer'i acayip bir insan. İlimde zirve, ibadette zirve. Ama şimdi diyor Menasul Efendi bir ayete gelir diyor, sen onu anlamazsın. Orada diyor i'tizali, yani mutezilelik görüşünü gizli sokuşturur. Yani hoca bile anlamaz demek istiyor. Sen de tercümeden okuyacaksın yani tamamen. Zaten o hoca ne anladı tercümeden? O da ayrı bir dava zaten. Ne diyor orada? فَمَنْ زُحْزِحَانِ nari veülü'l cennete fakat faz kim cehennemden uzaklaştırılıp da cennete girdirilirse Ali İmran suresine fakat fekad faze muhakkak fevzü necat buldu kurtuldu falan filan şimdi burada bir şey yok tefsire bakarsın diyor ki övmeni övendi orada diyor tefsir yapar der ki fevzen tefsir devam ediyor şey faze ayet bitti fevzen öyle bir kurtuluşla kurtuldu ki la fevze ve onun ötesinde daha başka bir kurtuluş olamaz. Peki bu manada ne sakınca var? Sen bakarsın, Hakikaten öyle. Son durak cennet olduktan sonra, oradan sonra bir daha dünya yok, bir daha imtihan yok, cennette sıkıntı yok, amel yok. O zaman hakikaten kurtuluş öyle bir kurtuluş ki ebedi çıkmak da yok. E, o kurtuluştan sonra da kurtuluş yok. Fevz-i Necat yani nailiyet, mazhariyet yok da, Cennete giren en büyük mazhariyete nail olmuştur falan falan. Ne anladınız? Doğru değil mi? Var mı sıkıntı? Ne yanlış var? İşte Ömer Nasuh Efendi buyuruyor ki orada maksadı Allah'ı görmek yok cennette. Çünkü girdi mi cennete ötesinde aramasın bir şey diyor. Ruhiyetullah'ı inkar etmek için sokuşturdu diyor bir şey. Ne anlayacaksın sen? O zaman cennetten öte bir nailiyet yok. Halbuki var. Cennetten öte girdikten sonra Mevlan cemalini görmek var. Göremedikten sonra cennete girsen de ne yapacağız? Ha, o zaman, epeki peki cennete girip de göremeyen var mı? Zaten cennete giren herkes de görecekse e, o zaman aynı manaya gelmiyor mu dersen, ile yani, sorarsan bana, kurutu ben cevap veririm sana Şimdi kendim söylüyorum yani ha, orada da eli sünnet itikadına göre mutezile mezhebinden olanlar cennete direkt gidemez itikadının pisliği kadar yanıp çıkıp cennete gider Diğer 72 fırka da aynıdır. İmanını kurtaranlar için konuşuyoruz. İmanını son nefeste kurtaramayan Sünni de olsa, eli i Sünnet de olsa hiç gidemez. O ayrı bir şey. Zaten biz cennete gitme imanını kurtaranlar hakkında geçerlidir. İmanını kurtaranlardan eli i Sünnet olanlar günahı miktarı yanan olabilir, çıkan olabilir, affedilen olabilir, şefaat erişen olabilir, direkt cennete giden de çokça bulunabilir. Hepsi var. Ama 72 fırkadan direkt cennete giden olamaz. Çünkü bu hadis-i şerifte ve külle dalâletin finnâri. Külle diyor. Dalâletlerin hepsi, bid'atların hepsi yani ehl sünnet dışının hepsi bid'at her bid'at dalâlet, her dalâlet ateşte. Her dediği için oraya gider. İmam-ı Hâb-ı Hazretleri de buyuruyor 72 fırkada küllûn buyurdu hadiste diyor. Hepsi dediği için bir fert bile, ehl sünnet olmayan bir fert bile cennete direkt gidemez. Ama cehennemde itikadının pisliği kadar yanıp çıkarılıp cennete giden olur. Yani ehl-i sünnet dışı fırkalardan da cennete giden olur. Ama cehennemde itikadının habasetini e, aklaması lazım. Çünkü itikad pisliği şefaatle e, vesair yani hastalıkla falan. Mesela ehl-i sünnet bir adam e, kanser çekti. Ağır sancılar mancılar temizlenebiliyor. Mesela şii biri gavur değil ama ehl-i sünnet dışı bir durumda. Ama ölmeden 50 sene inim inim bütün ağrı falan çektiği. İtikadının pisliğini temizlemiyor. Dolayısıyla ahirette hani sen bu kadar hastalık çektiğin için sen direkt cennete git aradığını temizledin denmiyor. Eli sünnet olmayana denmiyor. İtikatta müçtehit imam Rabbani'dir. Ben onu görüşün söylüyorum size. Küllüğüm diyor hadis. Hepsi. ateş ateştedir. İlla vahide tekim müstesna. Öbür hadiste de ne dedi? Külla dalaletin. Bak nasıl hadisler birbirini destekliyor. Her dalalet. Her dalalet. O zaman her sapık itikatta ateş var. Amelde yok. Şu amelde hastalık kefaret olabilir. Adam içki içmiş. Sonra tövbe etmiş veya tövbe etmeden de ölmüş. Veya sarhoş ölmüş. Ama itikadı hel sünnettir. Denk geldi ki ölür. Bu kafir olmaz ki. E peki ahirette direkt cennete gidebilir mi? Bakılır. Mevla bakar. İster rahmet eder, ister azap eder günaha kadar yakın. ama o arada ona bir şefaat erişebilir mi? Erişebilir. Melekler edebilir, peygamberler edebilir, şehitler edebilir, alimler edebilir, atası dedesinden de evliya, olabilir. Peki, bir fakire yardım etmiştir o fakir orada makam sahibidir ahirette. O fakir ona şefaat edebilir. Bu şefaat hakkına efendim ona erişebilir. Peki bu adam dünyada çok bela sıkıntı çekmişse oradan kefaret gelebilir mi? Gelebilir. Mesela bir adam itikadı eli sünnetse Amellerinde bozukluk olsa da bu adam cehenneme girmeden cennete girebilir mi? Girebilir. Ha mizanda zaten sevabı ağır gelirse o ayetle sabit ki direkt cennete gider. Ayetle sabit. Mizanda sevabı hafif kalırsa işte, tamamlayıcı unsurlar, şefaatler vesaireler yetişebilir mi? Yetişebilir. Ama bir adam şiidir. Ama namazında abdestinde sabah kadar Hümeyni gibi tesbih elinden düşmüyor, posta oturmuş, yemiyor, içmiyor. Anca Allah diyor. Ama sabah namazında da Ebu Bekir'e Ömer'e lanet okuyor. Hümeyni'nin kurut duasıdır. Her sabah namazında Kureyş'in iki putuna Ebu Bekir'e Ömer'e lanet eyle ya Rabbi demeden namazı bitirmez Hümeyni. Kitapta sabit. Lillah isim ve littarih. Kitabın adı. Basıldı yeni de geldi piyese. Yanında en yok yok duran adam, efendim, ee, Musevi ile kaplıdır. Onu da öldürdüler sonra, o eli sünnete döndü. Bir de öldürürler böyle, sünnete içlerinden dönenleri falan illaki ki temizlerler. O kitabında söylüyor. Her sabahki. Taneler söylüyor da müstehcen konular ben onlara giremiyorum. Ama kitabında bu doküman var. Biri bunu tercüme etse çok iyi olur. Keşafı tercüme edeceğine bunları tercüme et. Mübarek adam. Millet şianın ne olduğunu anlasın. Ama Ebu Bekir'e Ömer'e sen bu dini İslam'ın bize gelmesine vesile olan mallarını canlarını feda etmiş. Biz şimdi Müslüman olamazdık Ebu Bekir olmasa radıyallahu anh. Ona lanet okuyacaksın her sabah namazına. Sabah kadar da teheccüd kılacaksın. Bana ne? İtikadım bozuk. İşte onun için itikat bozukluğunda ne yapamaz? Efendim, cehenneme girmeden imanlı kurtardıysa cennete sonra çıkabilir. Ama cennete direkt gidemiyor. Bu arada buna şefaat gelemez mi? Gelemez. İtikad bozukluğunda şefaat işlemiyor. Kesiyor. E bu adam 20 sene kanser inim inim inledi ya. Kefareti yok mu? İtikad bozukluğunda hastalık kefaret etmez. Bak bunları iyi anlayın. İtikadın düzgün oldu mu? Bak kaç tane mükeffirat var. Kefaret gerektiren, temizleyen unsurlar var. İtikadı bozuk olana hiçbir şey kefaret olamaz. Evvela eli i Sünnete göre itikad. Evvela. Biz onun için burada yaptığımız iş Kur'an-ı Sünnete uygun, Ehl-i Sünnet ve Cemaate uygun. Niye bakıyoruz Ehl-i Sünnet ve Cemaate? E çünkü Kur'an-ı Sünneti onlar tasrif ettiler. Ayetleri, hadisleri onlar bize kadar beyan ettiler. E şimdi öbür türlü ne dedim sana? Dersin ki hadis yok. Yani sünnet oradan geldim buralara kadar. Ama çok faydalı ilimler konuşuldu. Sünnet hadis yok dediğin zaman Safa Merve'de sa'y etmek gerekmiyor demek istiyor şimdi bak. Yani işte ehli sünnet olmadığın zaman ehli sünnet dediğin halde de eli sünnet olmayabilirsin. Çokları ehli sünnet adını takmış kendine. Kendisi ehli sünnet değil. Mesela Vehhabiler ne geçirir? Eli sünnet geçirir. Onlar bize ne derler? Bidat ehli derler. Tarikat bidat, türbe bidat, ziyaret bidat, hepsi pidat. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de epeki hocaya verdi. Bir sen mi doğrusun ya? Ya bir ben doğruyum demiyorum ki mübarek adam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki la tecde min ummeti ala dalaletin. Benim ümmetimin hepsi birden sapıklıkta birleşmez. Dikkat şimdi. Ne demek sapıklıkta birleşmez? Sapıklar çıkar ama hepsi birden sapıtmaz diyor. O zaman her zaman da firka-i haciye var mı? O çıkıyor. İki. Aleyküm sevadi azami. Benim ümmetim en büyük kalabalık ve karaltı neredeyse siz hep oraya uyun. Şia, Müslümanlar ne kadar? 1 milyar, 1 milyar işte 600-700 mil, milyon. 2 milyara yaklaşıyor. Yani hepsinin içine katarsak. he? 200 milyonu geçmez. Şia. Muhtezile, Cebri'ye bilmem, onlar zaten azınlığın azınlığı, bek yenisinin bekayası kaldı. Onları da toplarsan 100 milyonu dünyanın tümünde bulmaz. Geri kaldı ben... Vehhabi. Suudi Arabistan'ın tümü de Vehhabi değil. Suudi Arabistan halkının çoğu eli sünnet. Yönetim yönetim olabilir, diyanet olabilir, oradaki diyanet. Ee, orada da hesap yapsan zaten nüfusları kaç? 10-15 milyon bir şeydirler. Ee, Vehhabi orada da sayısın 3-4 milyonu geçmez. Ve bütün dünyadaki Vehhabi sayısını toplasan şu anda, Selefi geçinenleri yani. Selefi geçineni toplasan 50 milyonu geçmez. 100 milyon de. Körfez ülkelerinde de var. Küvet, Katar, imaratta da var. Bunlar azınlıklardı. Zaten nüfusları kaç? 1 milyon, 2 milyon hepsinin. Hepsini ve habis açsak yani. Ne kaldı? 1,5 milyar benim kafada adam kaldı. Ne demek benim kafada? Türbe ziyareti yapan, Resulullah'a mevlüt okuyan, Resulullah Efendimiz'i kabrini ziyaret eden, tasavvufa inanan, dört mezhebe inanan, öyle mi şimdi? Bütün e, Tunus, Cezayir, Fas, Dünya Topla bütün Maghrib, Morok Hepsi nedir? Maliki'dir Mısır, Yemen, Küllün Topla bütün bizim bu Doğu, Moğu, Irak Suriye'de dolu Şafi'dir Pakistan, Hindistan, Türkiye Türk Cumhuriyetler, Küllün Türklerin ekserisinden Hanefi'dir 1.5 milyar 4 mezhebe bağlı var Birkaç yüz milyon mezhepsiz var e şimdi ben diyorum ki ben haklıyım. Niye? Çünkü Resulullah buyuruyor ki en büyük kalabalıktan ayrılmayın. En büyük kalabalık kimde şimdi? Bizde. 1400 senedir kimde? Bizde. Kıyamete kadar da bizde olacağının delilidir. Çünkü neden? Öyle olacağını Allah bildirmeseydi ümmetine en büyük kalabalığa uyun demezdi. O zaman yarın kalabalık batıla gideceğini bilseydi adama ona uy demiş olacaktı. Anladın mı sen şimdi bir şey? Kafanı çalıştıracaksın kardeş. Kafanı çalıştıracaksın. Ayet ve hadisleri güzel anlayacaksın, yorumlayacaksın. Sünnet ne demek? Hadis ne demek? Vahiy ya hepsi. O zaman ehli sünnet ve ehli cemaat din demek. Niye din demek? Çünkü Kur'an sünnet vahiyse, din de vahidir. Bitti. Ama ehli sünnetim diyen, kendi bir şey uydurduysa vehhabi gibi, hem ehli sünnetim diyor hem yapıyor. O ayrı bir şey. Biz onu ehli sünnet demiyoruz ki zaten. Biz dört mezhebe bağlı olan ehli sünneti kast ediyoruz. Dört mezhepten birine ittiba etmiş, dört mezhebi de kabul etmiş ve tasavvuf ehleni büyükleri evliyaullahı kabul etmiş. Evliyanın kerametini kabul etmiş. Bunlar hepsi el-hüsniyet itikadının metinlerinde geçiyor. el olmak lafla olmuyor ki. İsa Aleyhisselam inişini inkar etsen el olamazsın ki. Mütevatir hadisi inkar etsen el olamazsın ki. Evliyanın kerameti hak. E Kur'an'da ayet var keramet hakkında. Hadisi de bıraktık. Sayı hadislerde bu kadar keramet var sahabe peygamber olmadığına göre sahabede bu kadar keramet var. E sen bunu inkar ettiğin el olamıyorsun ki zaten. Onu demek istiyorum. O zaman, cahiliyet döneminden kalıntılara geldiğimiz zaman Safa ile Merve arasında ya bu bunlar da şey yapıyordu, sahi yapıyordu müşrikler. Ama İbrahim Aleyhisselam'dan kalmaydı, Hacer Validemiz'den kalmaydı. O hak idi zaten. O kalıntıydı. Ama putları koymuşlardı, işi bozmuşlardı. O zaman Kabe'ye de put koydular. Kabe'yi mi yıkacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yıktı mı Kabe'yi? Putları kırdı, Kabe Kabe. Anladın mı? Cahiliyetin yaptığı uygulama Kabe'nin hürmetini bozmaz. Safa ile Merve'de müşriklerin dolanmaları oranın vacip olmasına ha işte hadise geldik şimdi. İnna ketebe aleykum sa'ye ne buydu sallallahu aleyhi ve sellem? Allah size Safa Merve arasında sa'y etmeyi yazdı. Ketebe yazdı. Yazdı demek var. Kutibe aleykum yap. oruç size yazıldı diyor. Farz. Ama işte orada biraz delilin kuvveti bakımından Hani delil ayetten oldu mu farz diyoruz ve i̇şte bazı kere hadisten olduğu zaman vacip deniyor. Falan. Vitri vacip meselesi. gibi. Yani vitir Kur'an'da geçmediğinden vacip oluyor. Ama amelen farz. Aynı yatsının farzı gibi kaçırsan kaza etmen gerekiyor. Amelde farz, vacip. İşte o zaman hocam efendi ne farkı var? Şu farkı var, vitir namazı yok desen kafir olmuyorsun, yatsı yok desen kafir oluyorsun. Ha orada da eli sünnete göre o farkın çıkıyor. Ha vacibi de inkar etmekten yine sapıtıyorsun tabi. 72 fırka ne güne duruyor? Buradan iki demir o tarafa giden var yani. vitride inkar etsen. Sapıtıyorsun yani ama e, kafir olmuyorsun. Ama vitre sünnet diyen müşehitler de var. Yani vitri namazına sünnet diyen. Ama nasıl bir sünnet? Terk edilmesine müsaade edilmeyen sünnet. Ne gibi? Kurban gibi. Kurban kesmek bize göre vacip. E şimdi kurban vacip niye farz demiyoruz? Şimdi kurban <gülüyor> yok diyen e, efendim Kafir olmuyor. Farz değil dese bir adama kafir diyemiyoruz. Çünkü delil zannidir. Delil da vaciptir diyoruz. Vacip. Ama şimdi sünnet de şafi mezhebinde sünnettir kurban. Ama İmam Şafii de sana diyor ki terk edilmesine müsaade edilmeyecek sünnet. Tariflere dikkat et. Yani İslam'ın nişanlarından olan sünnet. Şimdi İslam'ın nişanlarındansa onun terkine müsamaha yoktur. Normal ikindinin ilk, ilk sünneti gibi zaten son sünneti yok. Yani müekkededir gayrimüekkededir. Gayrimüekkededir. Kılsan olur, kılmasan olur gibi kurban öyle mi? Onu anlatıyor sana. O zaman hadis şerifsiz din olmaz, sünnetsiz din olmaz, sünnetsiz ehli sünnetsiz İslam olmaz. İslam eşittir ehli sünnettir. Bitti. Biz dini ve ilmi olarak böyle konuşuyoruz. Ama efendim Dünyada bu kadar mezhepler, dinler, devletler, düzenler, nizamlar, sistemler var. Onlar kendi aralarında ne geliştirirler ne konuşurlar. O bizi alakadar etmez. Çünkü biz dünya siyasetiyle ilgili bir konuşma yapmıyoruz. Dünya siyasetiyle ilgili konuşanlar gününe gündemine ortamına göre konuşabilir. O bizi alakadar etmez. Ama biz din adamı olarak din adına konuştuğumuz zaman bu bizi her Müslümanı bağlayacak bir beyandır. Beni bu beyanlarıma bir tane Müslümanım ve eli sünnetim diyen hoca itiraz etmez. Arabından acemine bir tane ehli sünnet alim şu beyanlarıma itiraz edemez. Niye edemez? İttifaklı bir konuları konuşuyorum. İhtilaflı konulara girmiyor. Girmediğim için edemez. Bundan dolayıdır ki Recep ayının hürmetinde de sahabe-i kiram ne yaptılar? Biraz şüphelendiler. Niye şüphelendiler? Aynı Safa Merve'de putlar vardı. Biz de burada say ediyoruz. Ne olacak? Meselesi gibi. Ama putlar kırıldı. Ama şimdi bu sahi lazım mıydı değil miydi? Mevla baştan böyleydi. Günah yok. Yani korkman günah yok. Ama sonra hadis ne buyurdu? Allah yazdı size sahiyetin. Şimdi umre sahiyetmeden oluyor mu? Olmuyor. Hac oluyor mu? Olmuyor. Çünkü kebeye yazdı diyor. Ama ayette yok. İşte ayette olmayanı dediğin zaman din gidiyor zaten yoksa. Hadis yoksa din yok. Çünkü hatta umrede de sahi yok o zaman. Kur'an'a baktığın zaman. Çünkü günah yok diyor. Sen Kur'an'ı nasıl anlayacaksın? O günkü iniş sebebine göre anlayacaksın. Günahkar oluyor muyuz diye sordukları için o ayet, o cevap geldi. Ama sen ümrede vacip mi? Onu hadis-i şerif beyan ediyor sana ki yazdı sana, farz etti sana. Şimdi bu noktada Ebu Derda Hazretleri'ne sordular ki, bu Recep ayına müşrikler çok hürmet ediyordu. Çok tazim ediyor, çok saygı gösteriyor. Acaba biz e, biz de hürmet ediyoruz falan ama burada bir sorun var mıdır? Buyurdu ki, Hazreti Ebu Derda Yüce Sahabi Sünnetsiz bir şey konuşmaz. ''Şehrun kânetil câhiliyetü tu'azzımuhu fî câhiliyetiâ'' Evet, cahiliyet ehlinin müşrikleri e, cahiliyet döneminde Recep ayına ayrı bir, farklı bir tazim ve hürmet ederler. ''Ve mâ zâdehu l-islamu illâ fâdlennu ve İslam geldi de Receb'in hürmetini bozmadı ki dede. Niye çekiniyorsunuz yani? Korkmayın, Receb'e hürmet edin. Çünkü İslam ancak Recep ayının faziletini ve değerini artırmıştır. Değerinden hiçbir şey eksiltmemiştir. Ne gibi? Kabe'nin değeri gibi, ne gibi? Safa ve Merve'nin değeri gibi. E, dolayısıyla bunlar Allah'ın beyanlarıdır. Ondan dolayı e, Recep ayının hürmeti devam ediyor. Ne yönden devam ediyor? Savaş yasaklığı bakımından nesh görüşü ağır bassa da sevapların katlanması bakımından devam ediyor. Ve günahların da katlanması bakımından devam ediyor. Yani niye katlanıyor? Aynı günahı yapıyorum. Aynı günah yapıyorsun ama mevsimine göre, yerine göre, şahsına göre, adamına göre değişir. Mesela zina. Normal bir kadın zina yapıyor, haram büyük günah. Ama Allah muhafaza Peygamberin hanımı yapsa? Yani sen nebi, ey peygamberin hanımları. Kur'an-ı Kerim'e Ahzab suresinde söylüyorum. "Men yetiminkünle bir fahişe timübeyyinetin. İçinizden kim fuhuş yapsa" Yani yaptı demek istemiyor. Yaparsa يُضَاعَفْ لَا الْعَذَابُ الضَعْفَيْنِ Azabı iki kat katlarım diye. E ayette, demek ki sen peygamber hanımıysan sana cezayı iki kat katlarım diyor. O zaman nedir? Şahsa göre ne oldu? Ceza değişti. Günah aynı günah, ceza değişti. Burada da ne oldu? Bugün yapılan günahla iki gün sonra Recep girdiğinde yapılan günah değişti. Neden? Mevsim değişti. Mekan değişti işlenilen zemin değişti, Haramlığın hürmeti ihlal edildi. Ne gibi ben buna misal veriyorum? Mesela Kurtubi Hazretleri buna bir misal vermiş. Ne kadar ilmi. recep Şerif Risalesini okuyun. Bizim recep Şerif Risalesindeki ilimlerden size bir şeyler anlatayım dedim ama saat doldu ben daha başlayamadım. İlk sayfadayım. <gülüyor> Bu kitabı da şer lazım, şerhi de şer lazım, şerhi şer lazım. Yazmak kolay. Konuşunca ben her soru aklıma gelince hemen Millet ne düşünür? Tak oruç şüpheyi gidermek için cevap giriyorum. Mesela İmam Kurtubi burada ne diyor? Acayip bir misal vermiş. Peki hızlı 90, peki anlarsın. Diyor ki iki veya daha fazla yönden tazim edilen bir şey varsa onun birkaç yönden tazim edilene göre sevabı daha düşük olur. Birkaç yönü fazla olan da sevap kat kat olur. Mesela misal veriyor. Haram ayda haram şehirde itaatın sevabı helal ayda haram şehirde ibadetine denk değil. Helal ayda haram şehirde itaat edenin mükafatı da helal ayda helal şehirde ibadet edene denk değil. Hocam hani 500 milyarlık soru ya. Ha ha bulurlusu Anladınız mı şimdi? Anlamadınız ama anlayabilirsiniz. Ben parantezleri okumadım çünkü. Ben size açtım buraya. Kitabı niye yazdım? Parantez koyuyorum size. Ben size acımasam kim acıyacak? Parantez koymazsam ne anlayacaksın? Sana... Parantez koyuyorum. Diyorum bak. Haram ay, Recep ayı. Haram şehir, Mekke. Orada ne yaptın? Namaz kıldın. Şimdi Mekke'de de Recep ayından evvel bugün kılanın sevabı, iki gün sonra kılan gibi bir olmayacak. Mekke'nin de dönemi Recep'tedir. Haram ay, haram şehir. Ya dikkat et şimdi. Yani o zaman zaman ve mekanın haramlığının birleşmesi. Ayrı bir tecelli. Zaten beddua edecek olan Recep ayında Kabe'ye gitsin kesinlikle bütün cahiliyet dönemindeki müşrikler bile tutturuyordu. Kim sana zulmetti ama haklıysan tabii haksızsan sana dönerse ben bilmem sen de oradan çolak molak dönersen buraya geri beni beni çok alakadar etmiyor. Ama cahiliyet döneminde nasıldı diyor? Böyle Yahidullah neyse biz biz zulmim ma teraca ala zar Allah insanların cezasını peşin verecek olsa dünyada ot bitmez gezip dolaşan karınca bırakmaz. Yani insanların, günahların uğursuzluğu hayvanlara bile zarar verecek. Ayeti i kerimesinde. İslam geldikten sonra bu ayet geldi. Cezalarını peşin vermiyorum, eceline geciktiriyorum. Vakti saati var. Ya birkaç zaman sonra belasını bulur, ya ahiret kabirde bulur, ahirette bulur. Bulur yani. Geciktirme var. Bu ümmette, bu İslam'dan sonra bu geciktirme uygulanıyor. Cahiliyet devrinde geciktirme yoktu. Yani çünkü İslam'ın adaleti gelmediği için, kanun ve nizam, Kur'an ve şeriat düzeni olmadığı için cahiliyet dönemindeki çok zulümler oluyordu. Bu zulümlerinde Allah belasını peşin vererekten o zulmü önlüyordu. Bundan dolayıdır ki hep Arap kabilelerinde oğlu döven, babasını döven, efendim anasını döven, efendim e, komşusuna zulmeden vesaire vesaire bütün bu mazlumlar Recep ayını kolluyordular. Recep ayında Kabe'ye gidiyordular. Kabe'de dua diyorlar. İslam'dan önceyi konuşuyoruz. Kabe'de bedduayı basar basmaz evine dönmeden adamın cenazesi çıkıyordu. Kaç kişi öyle? Hatta diyor adam bir tanesi tavafta ben ona bedduat diyor oğluna tavafta. Oğlu orada yıkıldı, çolak oldu. Orada yıkıldı babası çünkü bastı bedduayı. Yapma oğlum dedi Haramay geliyor Recep'a geliyor her dakika dövüyorsun beni. Bu kitapta onun şey de var. Yal vardı yakardı o yine. Et. Anca dövdü, dövdü, dövdü. Dedi seni dedi haram ayda dedi görürsün ne yapacağım dedi. Ve Recep ayını bekledi. Kabe'ye de Bunu Hz. Ali Efendimiz anlatıyor bize. Çünkü İslam geldikten sonra Hz. Ali Efendimiz baktı ki çok güzel şiirler okuyan, ee, Kabe'de dualar eden, ee, zikirler eden bir zat var. Efendim ne diyor? Ya men yüce bu dua el muzdarrifiz zulemi Ey karanlıklarda dara düşmüşün duasına icabet eden ''Ya kâşı vel kerbi vel belvâme as bunu o adam söylüyor çolak olan ha ''Ey sıkıntılı belayı hastalığı açan Allah'' ''Egad bâ teveftüke havlel beyti vel harami'' evet bu dua edecek senin diyor Kabe'nin etrafında misafirlerin geldi oturdular ''Ve nehnu ned'u ve aynullâhi biz geldik dua diyoruz Allah'ın gözü uyumaz diyor yani sen bizi duyuyorsun Allah'ım diyor ha şimdi bunun babası Adını da söyleyeyim. neydi adı Hadi Şerifler'de Münazil İbn Lahik. Adamın adı Münazil İbn Lahik. Oyun, eğlenceyle şöhret bulmuş. Çalıp söylermiş. Gafletten ayrılmamış. Recep'te Şaban'da günahlara devam eder. Tevbe etsem bile kabul olunmayacak bir şekildeydim diyor. Yumuşak kaplı, merhametli babam vardı. Yavrucuğum etme gitme. Allah'ın intikamı var. Şiddetli yakalanmaları var. Ateşle azap eden zatın cezasına kendini hedef etme. Geceler, günler, kıymetli melekler haramay. Bak seneler geldi geçti, yeter artık diyordu. Ben de diyor daha fazla onu dövdükçe dövüyordum diyor. Haramayı kolladı, Kabe'ye geldi, bana bastı beddua. Şimdi adamların cahiliyet devrinde okudukları şiirlere baksan, yani tabii ki Kuranı bilmesen, hafız olmasan, bir şey bilmesen, sadakallahu lazım diyeceksin. Yani ayet gibi adamlar. Bak ne diyor? Ya menetaileil hujjatumin buğdi. Yarjune lutfu azizin vahidin samedi. İslamdan övel ya. Allah'ın ilham ettiği tabii cahiliye toplumunda da eskiden kalma. Bakı var. Ey uzaklardan hacılar evine gelen Allah. Tek olan samet olan yüce azizin lutfunu uman umdukları zat. Hadi münazilu benim şu oğlum münazel o da talafda yani orada duruyor orada la yar <gülüyor> te tu yani hakkıyı bana isyan etmekten vazgeçmiyor faküz bir hakkıyı ya rahmanımın veledi ey rahman al oğlumdan hakkımı diyor şimdi bir de siparişi de veriyor ölçül istemiyor oğlu ya ve şüle minu vücudin minke canibehu ya menteqdesellem yulet velem yelidi ya sana iklasın yarısını okumuş adam da iklas nazil olmadan evvel ya çünkü Allah'ın ilhamlı kulları vardır. Her dönemde bulunmuş. Ee, ya Rabbi diyor, sen diyor, lütfu ne diyor, yani lütfunla beddua edilir mi? Yani şunu demek istiyor, lütfunu ayarla da tam böyle gitmesin, gebertme bunu. Lütfunla diyor, bir tarafını çolak et diyor. Yani vurma mekanizmasını durduralım diyor yani. Yaşıyorsa yaşasın, bakarız ne yapalım artık, eli tutmuyor, ayağı tutmuyor, ağzına da bir sokarız, ne yapalım. Ey mukaddes! Doğrulmayan, doğurmayan Allah diyor. Evet, bu zat bunu diyor, göğü yükselten ve suyu kaynağından çıkaran zata yemin ederim, oğlu anlatıyor şimdi. Oğlu kimi anlatıyor bunu? Oğlu Hazreti Ali Efendi bize anlatıyor. Şimdi meseleye bak. Hazreti Ali'den geliyor bize bir rivayet. Biz Cahiliyet Devri'nin şairlerinden öğrenmiyoruz ki bunları. Daha diyor, sözlerim bitmeden sağ tarafım çolak oldu diyor. O dua ederken sağ tarafım çolak oldu diyor. Kütük gibi düştüğüm yere diyor. Bütün millet sabah akşam diyorlardı işte babasının bedduasına çarpılan çocuk diye beni gösteriyorlardı diyor. Evet. Hazreti Ali Efendimiz Radiyallahu Teala'dan dedi ki: "Peki sonra baba ne yaptı?" dedi. Dedi el Müminin ben onu dedi razı ettim. Çolak olduktan sonra tevbe ettim. Zaten vuramıyorsun tabii mecbur tevbe edeceksin." Ondan sonra bana beddua yaptığın yerlere git. Her beddua yaptığın yerde dua et. Diye yalvardım. Bak bu da tamirin yolu da buymuş ha. Bunu da öğreniyoruz şu an. Mesela gitti Kabe'ye anan sana bir beddua etti. Yine Kabe'ye götüreceğim ananı da dua ettireceksin. Bu işler yani yerinde edilecek. Aynı yerlere git, bana dua et dedim. O da bunu kabul etti. Deveye bindirdim. Yola koyulduk. Erak Vadisi var. Oraya geldik, ağaçtan bir kuş ka kalktı birden. Kuştan deve ürker. Birden kuş kalksa deve ürktü. Deve ürkünce o da düşüp orada boynu kırıldı. Babam yolda öldü. Ne olacak? Ya şimdi babama dua atırsaydım, ben çolaklıktan düzelecektim diye bekliyordum. Baba gitti. Çünkü baba duası, peygamber duası. Dual valide li veledi, oğluna duası bir de. Kedua'yı nebili ümmeti, peygamberin ümmetine duası gibi. E şimdi ben dedi böyle. Kaldım dedi. Evet. O da işte deminki şiirleri okuyor. Kabe'ye gelmiş. Hz. Ali Efendimiz de e, Hz. Hüseyin Efendimiz olacak. Radıyallahu teala anümecma'in. O da tavafta. Hz. Hüseyin Efendimiz de tavafta. Şimdi bir... E, o zaman tabii şimdiki gibi gürültü yok, inşaat yok, ses yok, hiç yok, herkes birbirinin duasını duyuyor. O demin ki okuduğum beytlere o zat yani bu münazil isimli çocuğu ki bu artık tabiinden olmuştur radıyallahu diyebiliriz. Çünkü Hazreti Ali'yi görmüş, Hazreti Hüseyin'i görmüş, Tabiin tabakasına erişmiş artık, tevbe etmiş. Şimdi diyor ki, o da dua diyor, hani Allah'ın gözü uyumaz diyen. Hebli bi cudika ma aghta'tu min jurmi ya men ishara ileyhil halqu bil karami ey bütün yaratıkların keremine işaret ettiği Allah'ım lutfunla bast yaptığım cürmü ve hatayı bağışla yani babam beni affetti ama sana getirip buralara dua ettiremedim ben de böyle kaldım inka ne affu geleme yesbikli müşterimi fe men yecudu alel asine bin nam ya rabbi sen suçlu diye bir adama cömertlik ve lütuf etmeyeceksen o zaman bu kadar asilere bu nimetleri kim ihsan ediyor, kim ihsan edecek bundan sonra? Hepimiz günahkarız, dedi. Deyince, Hz. Ali Efendimiz dedi ki, Ey Hüseyin dedi, günahından pişmanlık itirafı yapan birinin sesini duydun mu? Yürü git dedi, belki ona yetişirsin. Bulursan onu bana çağır. Bu duayı duyunca Hz. Hüseyin'i peşine taktırdı, şiiri beğendi Hz. Ali Efendimiz. Yani Allah'a yalvarışı, münacatı, edebi beğendi. Dedi ki onu bana çağır, o da geldi. Güzel yüzlü, tertemiz bedenli, temiz elbiseli, hoş kokulu fakat sağ kolu çolak. Bir adamla karşılaştım diyor. Dedim ki müminlerin emiri Ali İbni Talib'e icabet et. Yani seni çağırıyor. O da çolak tarafını sürter sürte geldi, huzurunda durdu. O da ona kimsin, nicesin, halin nicedir dedi. O da deminki kısayı anlattı. Ben babama şöyle ettim, böyle ettim. Ondan sonra şöyle oldu, böyle oldu. Ondan da babamdan af istedim, ettirdim de getirip Kabe'ye dua ettirirken yolda öldü meselesini. Deyince, Hz. Ali Efendimiz'e şimdi hocam Efendi bize ne bundan? Geçmişin tarihi hikayelerinden. Sana da var bir şey şimdi. Senin de bir tarafında bir şey yok mu? Bir hastalığın yok mu? Bir derdin yok mu? Kıtlığın yok mu? Bereketsizlüğün yok mu? Anandan, kızından, oğlundan, işinden, gücünden, borcundan, alacağından sen hiç mi derdin yok? E iyi derdin yoksa ne mutlu, sana aklın yok demişler. Yani zaten derdi olmayan, akılsızın derdi olmaz. Bize çok şey var bundan. Neden? Madem derdimiz var, derdimize dermanımız var. Hz. Ali boş durur mu? Radıyallahu anh, ilmin kapısı. Buyurdu ki, ben sana, madem babanı da razı ettin, çok da nurlusun, hoşsun, güzelsin, sen kabul olmuş adamsın. Ama her şeyin vakti saati var. Sana bir dua öğreteyim. Onun hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu mad'a biha mahmumun illa faracallahu ve illa hangi sıkıntılı bir kişi bu dua yaparsa mutlaka Allah Teala onun sıkıntısını açar hangi dertli bu duayı yaparsa ama mutlaka Allah onun musibetini kaldırır peki dedi Hazreti Aleveniz ona öğrettiği ondan sonra efendim bu kişi diyor ki ben gecenin ortasında gözler kapanınca gittim bu duayı işte de miydi neredeydi onu tam demiyor. Üç kere okudum. da çok uzun bir şey değil, kısa bir şey. Üç kere bu duayı tekrarladım. Evet. O anda bana nida geldi. Bak şimdi, Hazreti Ali ile görüşüp de tabiinden olursan nidalar başlıyor. Bize niye başlamıyor bu kadar senedir bu işin içindeyiz? Çıt yok. Bekle bekle bir nida gelmiyor. Ne hatiften geliyor, ne gayipten geliyor, ne hazırdan geliyor, ne şahitten geliyor bizim. Keşfimiz kapalı. Ya Rabbelalem. Neyse gayba iman üstün imandır. Biz inanıyoruz. Kuvvetli bir imanımız var alemlerde. Duayı yapar yapmaz diyor ki, Hasbuki Allahu. Bana nida edildi. Allah sana yetecek. Yetti. Fakat daavtu Allah bismi'l azamillazi du'a bihi yujabu ve da'a bihi yu'ta. Allah'ın en büyük ismiyle Allah'a yalvardın ki ne dua ederse o, o duayı kim yaparsa istediğini verir, ne dua derse icabet eder, o duayı yaptın. Sonra diyor daldım diyor. O kolu çolak olan zata. Tabiinden bu zat radıyallahu anh. Daldım. Birden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm diyor. Tabi bu uy uykuda. Dedim ki ya Resulullah böyle böyle bir dua öğrendim. Bunu amel ettim hani. Hacetimde görülür mü? Bu dua nasıldır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Sadaka Ali'yün. Biz nasıl Sadaka Rasulullah diyoruz? Resulullah buyurdu ki Sadaka Ali'yün. Ali doğru söyledi. İbni Ammi, amcamın oğlu doğru söylemiş. Fihâ İsmullâhile Azam. Ellezî lâ du'ye bi'ye e bi Allah'ın en büyük ismi o duada gizli. Yani o duanın da hangi kelimesi demiyor işte. Yine şifre. O duada gizli. fiha Demiyor ki o dua İsmazam. Fiha o duanın içinde var. Efendim, çünkü bizim millet dört satır okumamak için tek kelime ya tek İsmazam'ı şöyle mi bağırarak adam 3 saat bizi uğraştırdık. İşinin ne Allah zikretmekten başka Hem derdin var diyorsun hem Allah demiyorsun. Nasıl olursun ya? O duada gizli dua yapacaksın. İsmazam ki ne dua dersi Allah kabul eder. Onda gizli. Amcamın doğru doğru söylemiş buyurdu. O anda Ayıldım. Ayıldım. E, Tabi duruyorsun ya böyle insan mahmur oluyor, böyle bir haller oluyor. Hele ki Mekke'de medeninde çok oluyor haremde falan, gece uykusuz, ibadet halleri falan. Dalar insan. Bir daha daldım. Resulullah s.a.s.m. tekrar gördüm. Dedim ya Resulullah ya ben bu duayı azından öğrendim mezhberledim okuyorum da. Bir de sizden duyayım da. Doğru mu okuyorum? Belki eksim. Ne sağlamca adam ya. Daldım diyor. Resulullah s.a.s.m. buyurdu ki Şöyle oku. Bizzat Rasulullah sallallahu aleyhi ve aldığında aldım diyor. Ve duayı şinik beyan edeceğiz. Evet. Şimdi bu nerede? Kaynak? Recep-i Şerif Risale'de dua çocuğum. Hayır, ben nereden aldım şimdi? Ben de gece rüyamda görmedim ya bunu. Ben nereden aldım? abdülkadir Kadiri Geylani Kadesallahu aleyhi ve Hazretleri kitabı el Guniye, ki Tâlimî Tarîkatil Hakk-ı Azze ve Celle İmam-ı Rabbani o kitaptan nakil yapıyor. Bütün evliya o kitaptan nakil bu Konya kitabı. Orada birinci cilde 320. sayfa 335 338 arasında da devam ediyor. Kaynaklar. Kaynaklarım orada kitap, Arapça kitap. Onun tercümesi yapılmış herhalde öyle tahmin edeyim. Bir kalın bir tercüme var. Ama nasıl tercüme yapmışlar incelemedim, bilmiyorum yani. Mukayese yapmadım. Şimdi bu duayı şöyle okuyordu. Duanın okunuşu. Ben şimdi 44 recep Şerif Risalesi'nde 44-45 44'te dua bitiyor Arapçası. 45 tercümesi. Ben Arapça bilmiyorum diyene hadi Türkçe de okuyabilirsin diyelim. Çünkü Arapçayı doğru okuyamayanlar olsa, harf yanlış olursa mana bozulma tehlikeleri de var. Ama Arapça okusanız daha iyi. Allahümme inniye selüke <gülüyor> ya âlimel khafiyye ve ya menis semâhu kudreti mebniyye hep böyle medhiyeh, böyle bir manası var. Onu da siz okuyun. 45. sayfede de manaları var. Bunu okudum diyor, yani Resulullah sallallahu de oku buyurdu diyor, dinledim diyor, ayıldım diyor, elimde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ama. Hz. Ali Efendimiz'e gittim diyor, müjdeyi verdim diyor, hem Resulullah'tan haber getirdi ona. E yani Hz. Ali'nin ihtiyacı yok gerçi, o tabi ki Efendimiz'in zaten büyük sahabisi ama o da bir müjdedir. Zuhuratlar müjdedir. Onlar da seviniyorlar tabi bu müjdelere. Buyurdu ki, temesseku bi'hazet dua ve ken zünn min arşi bu duayı size tavsiye ederim. Buna sımsıkı sarılın. Arşın hazinelerinden bir hazinedir. Onun için bu duaya ne deniyor? Ama şimdi milletin yazdığı çok o karınca dualarında dolu var da o değil bu. Kenzül arş. Yani arşın hazinesi duası diye bir dua piyasalarda var. Ama o bu değil. Yani o onu nereden kaynak veriyor o bilmiyorum. Ben kaynaksız bir şeyi hiç size nakledemem. Bu dua için buyurdu ki Arş'ın hazinelerinden bir hazinedir. Yani Arş'taki hazinelerden bir hazineye sahip oldun. Artık dünyane ki Arş'ın bir hazinesi senin olsa, her şey senin eline geçer. Onun için bu duaya sarılın efendim. 44. sayfadaki bu dua bu da Recebi Şerif ayında olursa. Haram ayda olursa. Nereden geldik şimdi? Haram ayda, haram beldede. Yani Mekke'de Recep ayında kıldım bir namaz, yaptım bu duayı. Tesbih namazı kıldın. İşte neyse teheccüd kıldın. Bunun sevabı efendim helal ayda helal ayda haram şehirde ibadet edenkinden üstündür. Helal ayda ne demek? Şimdi bu cemaat de. Nerede ibadet ediyor? Mekke'de yine. Şimdi bugün Mekke'de tesbih namazı kılanın sevabı Recep ayı girdikten sonra kılaninkinden düşük olacak. Neden? Bugün helal ay. Recep ayında kıldığı zaman Mekke aynı Mekke ama ilave nereden geliyor? Haram ay. Şimdi anladınız mı? Peki, haram bir şehirde, helal ayda haram bir kariyede itaat eden. Ne mükafatı? Helal ay, cemale, mesela helal ayda helal bir beldede ibadet eden. Şimdi, bu ay helal ay ama adam Mekke'de namaz kılıyor. Bu ay helal ay ama ben İstanbul'da kılıyorum aynı namazı. Ne oldu? Mekke'de kılan üstün oldu. Neden? Bir haramlık var. Ş yer haram. Burada ne oldu? İstanbul küllün helal zaten. Gel geçen herkes <gülüyor> İstanbul helal. E şimdi e, Deccal bile çiğnecek buraları. Mekke'de ve Dine'yi Deccal çiğneyemeyecek. Niye? Haram. E şimdi e, Deccal'ın çiğneyeceği yerle çiğnemeyeceği yer bir olur mu? Deccal bütün dünyayı çiğneyecek. Hadi şerif saittir. O zaman Helal şehir İstanbul. Ay da helalsa efendim e, bunun sevabı e, helal ayda, yani bu ayda Mekke'dekinden düşük olur. Ama şimdi Recep Ay'ı girince İstanbul'dasın. Recep Ay'ından evvel İstanbul'da kıldığından Recep ayında neden? Bir haramlık nereden geldi? Yerden gelmedi, aydan geldi. Ama Mekke'de yer sabit olduğu için kesin Ayın da haramına denk gelirse çift dikiş oluyor. Şimdi bizim buralarda yeri haram etme imkanımız olmadığı için faziletimiz en fazla nereyi kollayabiliriz? Zamanı ve ayı kollayabiliriz. Onun içinde kollayacağımız ay Recep ayıdır. Tabii Tabi zülükçeler de çok muazzam ama şimdi bu Recep üç başı falan ya mübarek kandillere gayet, miraç falan insanlara bir hareket, bir şevk, bir teşvik geliyor yani. E niye sallallahu aleyhi ve sellem duati etti? Allahümme bariklene ve Şaban ve وَبَلِّقْنَا Ramazan Üç aylar. Nereden? Üç aylar. Hurafe, bidat. Üç aylar yok. Ne yok? Hadis-i Şerif üç aylarda ne diyor? Ya Rabbi Recep'imizi mübarek et, Şaban'ımızı mübarek et, Ramazan'a bizi hayırla balik et. Yani ulaştır amin. Recep girince bu duayı çok okurdu. Şaban'da da okunacak tabii. Çünkü neden? Şaban'ın da bereketlerine nail olmak, Berat gecesinin faziletleri, kaza ve kaderleri, hayırlı takdirleri, vesaire vesaire. Şimdi mesela. Merui bin Yusuf Hazretleri var. El Mekdisi el Hambeli büyük bir alim 400 sene evvel yaşamıştır. Onun bir eseri yakında yani basılmış elime geçti. Ben bu kadar Recep kitabı yazdım. Yazma eserleri bütün inceledim az çok Süleymaniye'den o zaman da almıştım bunu yazarken. Vesaire hiç görmediğim bir e, rivayet gördüm. Kays bin Ubad radıyallahu tan dergiye yazdım. Bu ayki yok da önümüzdekinde çıkacak. Yani onu inşallah unutmayın. Dikkat edin. Ben unutabiliyorum ilanları. Kays ibn Ubad tabiinin ulularındandır, fıkadır, çok güvenilir bir e, sahabeyi görenlerden. Kays ibn Ubad radıyallahu anh, Ubad'e diyen de var ama diyor sahi olan Ubad. Kays ibn Ubad Hazretleri bir rivayet almış. يَمْحُوا اللّٰهُ مَا شَعَ وَا Allah dilediğini siler, istediğini bırakır. Hani kader yazılarında, lev-i mavuzda mesela sadaka verirse hani belayı kaldırır, ömrü uzanır, ana babasına iyilik etti mesela, ömrü on sene artırır, hani dilediği kad kazasını, kaderini siler, dilediğini Sabit bırakır. Ayettir bu zaten. Hani Berat Gecesi anlattığımız bir konu bu tabii. Kaderle ilgili bir konudur. Hepimizi çok yakın alakadar ediyor. Ama Kaysi bin Ubat orada diyor ki Allah'ın dilediğini siler, istediğini sabit bırakır diye kaderin tespitini yani yazıları sildiği bıraktığı noktanın günü ve saati hangi gün sorarsanız diyor. Bak ben bu kitapta Recep'te yok bu. Bunu yeni gördüm. Recep'in onuncu günüdür. Diyor. Bak şu kitapta Recep'in onun hakkında bir şey bulamazsınız. Çünkü yeni gördüm ve tefsir Taberi de var. Kurtubi de var. İbn Atiyye de var. El Muharraru'l-Bejis 7 8 tane Mamsudi Durul mensurda var. 8 tefsirden kaynak gördüm. Ama bu zamana kadar Yani bak 10. günü boş geçirdik bu seneye kadar. Şimdi oraya duasını da buldum. O hayırlı kaza, hayırlı kader. Kötülük silinsin, iyilik kalsın meselesinde 10. gün için ama kitapta yok şimdi onun için dergiye mecbur. Derginin de bu güzelliği var. Her ay basıldığından yeni bir şey ilave edebiliyorsun. Kitabı her dakika basamıyorum ki. E, dolayısıyla şimdi o önümüzdeki dergiye kaldı. Yani onun duası. Zaten önümüzdeki dergi geçmiyor onu. Geçiyor mu? Geçmez, geçmez. Ma Mayıs'ın şeyine gidiyor Breziler'sine. Çünkü biz şimdi 19.unda giriyoruz. 20'si Recep'in biri. Yok. Sonuna mı geliyor? Sonuna doğru denk geliyor ya. Onu tam hesap et onu bakalım. Olmazsa internete, siteye koyarız. Duasını. Yani ki millete ulaşamayacaksa dergi. Onu demek istiyorum. İnternete, siteye koyarız. Onu bana haber edin yani. O çünkü ilk, ilk yazdığımız bir duadır. İlk yazılıyor. Ve onuncu günle alakalıdır. Allah Teala hayırları bize sabit kılsın. Şerleri bizden mahvetsin. Defterinden silsin. Hayırlı kazalar kaderler. Takdir eylesin diye. Şimdi biz Recep-i Şerif ayı hakkında daha konuşacağımız çok mesele var ancak önümüzdeki şeyi halledelim. Namaz ve oruç cetvelini, vazifelerimizi konuşalım yani mübarek ay geliyor. Siz Recep-i Şerif kitabından asla müstahnik kalamazsınız. Zaten bu dergide de 10 günlük zikirleri var. Efendim, eee Subhanallah, Hayyul Kayyum, Subhanallah, Subhanel Kayyum olacak. İlk 10 günde 100 kere. Sonra ikinci 10 gün, her gün yüz kere, ikinci 10 günde işte Sübhanallahil ehadis-i işte, üçüncü 10 günde Sübhanallahil rauf, kolay bir şey. Ama tesbihleri var, hadis-i şerifte buyruluyor, bu tesbihler Receba'yna hürmeten. Şimdi mesela İhlas-ı Şerif okuyan, işte Kur'an'ın üçte birini okumuş olur, üç kulu Allah bir hatim cevabı bunlar sayı hadistir. Kocakarı lafı değil. Ama çünkü sülüsül Kur'an diyor, üçte biridir buyuruyor. Sen tabi oradan üç kere okudun mu bir hatim olacağını da sen çıkarabiliyorsun yani. Üç kul vallahi bir hatim diye hadiste geçmiyor ama Kur'an'ın üçte biridir diyor. Sen onu anlaman gerekiyor. Ama mesela hadis-i şeriflerde diyor ki özellikle Recep Risalesi'nin de Recep'teki amellere mutlaka şimdiden bakın çünkü bir de baktın Recep'in 15'i olmuş yani bir dakika sonra. Bir anda geçer bu bir hafta, on gün. Bakın Recep'in amelleri var orada. Mesela orada ihlas okumak. Mesela ihlas. Niye ihlas? Bir kere kulüvallah okusan Ya ben günde elli kere okuyorum. Ya kardeşim, Recep ayı Allah'ın ayıdır. İhlas da Allah'ın tarifidir. Kur'an'da tek satır, tek sure, Allah'ı tek tarif eden, tam tarif eden bir sure kulüvallah'dır. Başka yok. Dolayısıyla Allah'ın ayında Allah'ın tarifi olan suresini bir kere bile okusa diyor. Bir sevaplar vaat ediyor. Mesela o Recep ayının dışında 100 kere okuyana o vaat yok. Neden? E Allah'ın ayinde Allah'ın su ihlası suresi yani tarifi. Orada mesela söylüyor. Mesela bir kadın e, eski selefi salihinden e, nakledilen kitaplarda zikredilen üzere bir hanım 11 ihlas okuyormuş her gün. Ama Receb'i her günü 11 ihlas. Fazla 11 bin değil ya. 10 bin de değil. 11 ama amelin ihlası mıyız? Şimdi sonra oğluna işte vasiyet etti. Oğlum Recep bu ibadetlerle bu elbiselerimi giydiğim için Allah'ın ayının hürmetine beni bu elbiselerimle için falan filan. Oğlu da işine dostuna rezil mi edelim? şimdi anasına kefen almamış da eski elbiselerle şey olmasın diye desinler, gör beğensinler laflarından. İşte riyacılık mıdır? Nedir? Vasiyetini iptal etmiş annesini. Ondan sonra gömdü, etti, geldi eve bir de baktı. Efendim kefen Evde duruyor. Elbiseler gitmiş. Nasıl iş? Aklı mantığı almadı bunu yani. E şimdi ruhları naklediyorlar, bedenleri naklediyorlar, melekler cesetleri bile naklediyorlar. Koyduğun adamı gömdüğün yerde bulamıyorsun ki. Bazı kere manevi işler de var. Yani o tabii çok dertlendi, kederlendi. Anasının vasiyetini de tutmadığından. Ama o gece annesini gördü. Annesi ona ne dedi? Evladım dedi. Vasiyetimi tutmadın. Senden razı değilim. Senden davacıyım. açayım ama Allahu Teala beni mahzun etmemek için buyurdu ki Elâ men azzame şehran bak Allah'ın bir buyruğu, bir kelam, ayet değil, hadis değil. Ama şimdi ona nida geldi. Ölü verdiği haberler sahittir ve bu bütün kitaplarda tabii muhteber kaynaklarımızda zikrediliyor. Ben bunlara kaynak veriyorum. Bana dediler ki diyor kadın Bizim Recep ayımıza tazim ve hürmet edeni, lem yebka fil kabri hazine, kabrinde mahzun saklamayız. Madem üzüldün bu kefen işine, biz tebdil ederiz kefenini. Yani elbisenin, Recep ayında giydiği ibadet elbiselerini getirdik sana. Nedir bu kadının fazileti? Zannederim Kudüs'te bulunuyormuş bu saliha bir, Evliya Allah'tan bir kadın. Recep ayında her gün on bir ihlas. Çok bir şey görükmüyor. Ama amellerde şuur ve huşur ve huzur yani Recep ayının Allah'ın ayı olması şuuru. Onun bilinci. O bilinçle Allah'ın suresi, Allah'ın tarifini Allah'ın ayına tazim gayesiyle. Bak niyetler görüyor musun? Öbür türlü ya, günde bin tane kulu Allah oku. Ama hangi günde okudun? Ne gün? Hangi saat? Bunun önemi ne? Recep ayı ne ayı? Ya o zaman senin bütün faziletlerin huzuruna göredir. İbadette namaza durdun diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Namazının kaçta kaçı senindir? Aklın başında ve şuurun yerindeyken, o ibadeti Allah'a huzur üzere yaparken kaçta kaçını yaptın, kiminin namazının dörtte biri ona kalır diyor. Kiminin üçte biri, kiminin hiç namazından ona bir şey yok diyor. Çünkü girdi çıktı namazdan, bir kere Allah aklına gelmemiş adamın. Ama arada bize de bir çakıyor ya, Allah'a düşünüyoruz. Aslında hep Allah'a düşünmemiz lazım, arada bir dünya lafı çakması lazım da. Tersine ya, dünya meşguliyetleriyle namaza giriyoruz, sorunlarımızı namazda kırk senelik mevzuları da düşünerek, çözerekten çıkmaya çalışıyoruz ya, Arada bir de böyle bir secdede falan bir ay kurban olduğum vallahi bir, bir aklımıza geliyorsa böyle bana arasına bir çakıyor, bilmiyorum sizi. Arada bir çakıyorsa sana secdede bir neredeyim ya falan. Mevla'nın emredeyim, farzdayım. Ne nimet secdedeyim. Elim ayağım tuttu, secdede demeyen de var. Bir de imansızlar var, kılmayanlar var falan falan. Dolu bir mesele var yani. Eğer sen bu kafayla secdede bir çak... Ha işte o senin namazının kaçta kaçı, kaç yüzü, kaç saniyesi namazından sana o yazılıyor diyor. Eyvah! Bizim namazların çoğunu listede bulamayacağız gibi anlaşılıyor bu durumda. O zaman da senin o bin ihlasla on bir ihlas okumanın arasındaki fark nedir? Huzur üzere okuyup okumamandır. Bin iklas okusan, gafilsen yazılmıyor. Belki harflerin sevabı bire ondan, onlar ayrı bir şey. Ama senin kefeninin eve gidip evdeki kefenin gelmesi kadar sana bir özel muamele yapacaklarsa senin de özel bir kul olman lazım geliyor yani. Herkese böyle işler oluyor mu? Niye olmuyor? ''Bizim Recep ayımıza tazim eden kabrinde mahzun kalmayacak.'' Bizim Recep ayımıza tazim eden. İşte o zaman Allah'ın ayı olduğu şuuru, tazim saygının şekli. Öyle ya, tazim diye kendimi asamam ki yani. Ben Recep ayına ters döneyim, takla mı atayım Recep ayına selam mı vereyim? Onu orucuyla tazim olur, onun namazıyla tazim olur, haramdan sakınmayla tazim olur, günahı ter, tevbeyle tazim olur. Taziminde yolu yorda mı var? Neyle saygı göstereceğim ben? Recep ayı gelip karşıma da elini mi öpeceğim? Şuur lazım. Onun için ameller bahsini, yani ilerki derslerde yine belki müzakere ve mutala ederiz. Sıralı amelleri var. Recep çıkmadan onları mutlaka bir tane yapmak lazım. Hepsinden bir kere olsa mesela. Bir sadakadır, bir şeydir. Ama tabii bir hatim meselesi var. Tabii bir hatim zor saat. Şimdi, bizim önümüzde ne var? İlk gece var. İlk geceyle ilgili vazifemiz, yani pazarı pazartesiye bağlayan, yani ne demektir? 19'u 20'ye bağlayan. Oruçları da var da bakayım. İlk nim faziletleri hakkında e, hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki şimdi biz ilk geceden evvel sohbetimiz yok. Sohbetimiz olmadığına göre şimdiden size dememiz lazım. Ki sizi uyarmamız lazım. Yazmakla da bitmiyor Yazıyoruz, okumuyorsunuz. Okumayınca da mecbur yine şurayı okuyun, şurayı okuyun. Sayfa vermek zorunda kalıyoruz. Halbuki benim bu işleri yapmak görevim değil ki. Yazılmış kitap, sen onu bulup bulman lazım. Bu senin reçeten. Nasıl hapını vaktinde alıyorsun, hangi gün bilmem ne dikkat ediyorsun. Bu ebedi ahiretine alakadar eden bir mesele. Senin ebedi kazancın, bir daha sen ebedi ya nasıl? Recep'e de kavuşamayacaksın. Sen niye bu müjdeleri kaçırıyorsun? Hangi gün duasını, zikrini, ibadetini kaçırıyorsun? Şimdi izâkâne evvelü leyletimin racem. Recep'in ilk gecesi olduğu zaman, yani önümüzdeki pazarı pazartesiye bağlayan. Pazar günü akşam ezanı okundu Recep ayı giriyor. Hemen Allah'ıma bariklena dualan okuyun. Ramazan Risalesi'nde hilal duaları var. Burada onu da yazamadım. Hepsini aynı kitapta nasıl yazayım? Ramazan Risalesi'nden hilal duaları var. Çok önemli hilal duaları. O yeni ay girmesi. Hiç olmasa Recep Allah'ın ayı yani. İşte 12 ayda bir tanesine Allah benim ayım demiş. Bari Allah'ın ayında bir hilal duası oku. Mübarek adam ya. O Ramazan Risalesi'nin başlarındadır. Her ay için geçerlidir o, Hilal göründüğünde. Tabi ki illa İstanbul'dan birinci, ikinci gece görünmüyor Hilal. Ama Hilal takvime göre girdiğinde tamamdır, o dua okunabilir. Ayı görerek okumak iyidir ama şart değildir. Recep'in gecesi olduğu zaman اِطَّلَاَ Allah Azze ve فِي عَلَىٰ اُمَّتِ Allah Azze ve Celle ümmetime şöyle bir muttali olur. Yani bilmiyorum, daha Türkçesi belki yoklama çeker, lafı biraz belki, kaba kaçar ama bir bakar şöyle. Nazar ve tecelli eder. Fe yaghfiru lil mujnibin. Günahkarlar benim ayım geldi. Ne buyurdu? Racabu şehrullah. Recep Racab Allah'ın ayıdır. Hepsi Allah'ın ayı değil mi? Ama özel aydır. Onun için ne buyuruyor Mevla? Racabu şehri Recep Racab benim ayımdır ve abdü abdi kulda benim kulumdur ve rahmeti rahmetimdir. Rahmet de benim elimdedir. İstediğimi acırım. Kim karışır? Ve ne gâfirullim en istekferanifi âdeşşâ. Bu ayda af isteyenleri affederim. Kim karışır? Ve mu'tum men se'elenifi. Bir de bu ay benim ayım olduğundan isteyene veririm. Kime ne diyor? Kul benim değil mi diyor? Ay benim değil mi diyor? Rahmet benim değil mi buyuruyor? Burada yine Recep Risalesi'nde vaktim yetişmiyor. Recep Risalesi'nde üç ayların istiğfarları bahsi var. Şimdi sayfalarını da veremiyorum. O canlı yayındayız. Orayı aç, burayı aç. Milletin dikkatini dağıtmayayım diye. Arkada Ferit var. Açarsın Ferit'i. Efendim Recep Ay'ının istiğfarları bölümüne bakarsın. O Ferit'te inşallah Ferit de vardır. Rezil olmayalım. Bir bakalım. Var. Ayet-hadis Ferit'i yapmışlar da Türkçede de var. Evet. Şimdi mesela Ferit'e baktığın zaman ne diyor mesela burada? Recep Şerif'in hürmetleri, o sonra haram ay oluşu, günah ve sahatların katlanması, Recep'in isimleri, Recep Şerif'in günleri, ilk günü, 15. günü, 27. günü sayıyor şimdi. Geceleri, ilk gecesi, ilk cuma gecesi, 15. gecesi, 27. gecesi, oruçları sayıyor şimdi oruçlarını, namazlarını sayıyor. Filist. dördüncü bölümde ne sayıyor? Faziletli salih amellerini sayıyor. Bu salih amellerde, sayfasını söyleyeyim, Yapılacak istifarlar, 267 mesela. Orada üç dört sayfa bu. Bu istiğfarlar öğlen namazından sonra okunuyor. Bazı rivayetlerde yedi kere okunuyor. En azından bir kere bile okusan müjdeye var. İşte orada buyuruyor ki ''Recep benim ayım, kul benim kulum, rahmet benim rahmetim, af isteyeni mutlaka affedeceğim.'' Ama bir özel istiğfarı var. Bu özel istiğfar işte, ''Esteğfirullahalâ azîmellezî ilâ ilâhî ilâhî ilâhî ilâhî ilâhî el-kâvîmâ etûbî ile tevbet-i abdîn zâliminli diye Hani camilerde, Fatih'te falan okurlar hala. Diğer camilerdeki müezzinler bile bilmiyor belki ama Fatih gibi camilerde hala ben duyarım yani bazı cenazelere gittiğimde rastlıyorum. Müezzinler okur yani Allah mendes selamdan evet. İşte o istiğfar var orada. Tabii siz ezbere bilmiyorsanız kitaptan 267'den bakarsınız ve böylece şimdi bu istiğfarı yapan için buyuruyor ki ahriku divane seyyati ahrifu seyyati min divani sahifeti. Bu kulumun amel defterini açın seyyiat dosyasını tümüyle yakın yani meleklere de şahitlik bırakmıyor mahşere de mizana da konamasın diye yakın diyor yakıldığı zaman hani mizanda gelip de hani bir daha af oldum mu olmadın mı telaşına da kapılmıyorsun hani neyin ne olacağı hesap çıkana kadar da bir stres yaşamıyorsun yani çünkü Mevla buyuruyor ki yakın yani yakın yakılınca mizana gelmeyecek demektir. bu çok önemli bir konudur bu istiğfara vaat ediyor ama ne hangi ayda bu Üç aylarda, Recep Şaban Ramazan'a mahsus. Yani bu istiğfar. O istiğfarı yapın. Çünkü ne buyuruyor? İlk gece olduğu zaman yani önümüzdeki pazartesi gecesi günahkarları affedecek ve yükrü müttaibin tevbe edenlere özel ikramlar yapacak ve yukarribu zâkirin zikredenleri manen kendisine yaklaştıracak. O gece zikir, ilk gece. Bak, rekaib gecesi değil. Önce. iki gün var. Ve وَيُوَاسُلُ الْمُجْتَيْدِينَ Teheccüd kılanlar, ibadete gayretli olanlar, uyumamaya gayret edip... Gece de kısa ya! Gece de kısa yani İnsan uyumadan da duruyor, işte ertesi gün üç günü, de diyorsun. Senin tuzun kuru, sen yatıyorsun, ben işe gidiyorum diyorsun bana. Ben biliyorum tabii senin ne konuştuğunu. Ama benim de tuzum kuru değil, merak etme. Ben de yatamıyorum yani. Ben de yatamıyorum. Senden beter işim var. Kusura bakma. Hesaba katarsak senin kadar da yemiyorum, senin kadar da yatmıyorum yani. Öyle işim var diye de kendini sıvıştırma. İşimiz bu. İşimiz kulluk. Gayret edeceğiz. Evet. Teheccüd kılanlar ve gayretli ibadet edenleri Allah Teala feyizlerine gark eder diyor. Kendisine vasıl kılar diyor. Femen kâmetil kelleyle asbuham meğfurhal. Müjdeye bak. O geceyi ibadetle ihya eden sabahına mutlaka af olmuştur diyor. Af olmuş çıkar. Temiz çıkar. Recep'in ilk gününe temiz başlamak. Ne güzel bir şey Allah'ın ayında ya. Onun için pazarı pazartesiye bağlayan geceyi Mutlaka ihya edelim. Şimdi e, tabii ki sizi de ihmal etmeyelim. Ben biliyorum işe güce gideniz var, zorda kalanınız var. Ben size bir kolaylık söylüyorum. Gecede uzun teheccüdler, uzun ibadetler yapamayacak durumdaysanız yatsı namazını mutlaka cemaatle kılın. Sabah namazında mutlaka cemaatle kılarsanız bütün geceyi ibadetle gece kıyamda sayar. Hadis sahiptir. Yani en kolayınız bunu bundan bari Gaflet etmeyin. Yine en kolay bir usul de Amene Rasulü okumadan yatmayın. Çünkü Amene Rasulü okuyan o gece ona ibadet olarak kafidir buyuruyor hadis-i şerif. En kısa şeylerini söylüyorum ama tabi uzun müjdeler, namazlar var. Onları e, söyleyebilirim. Hadis-i şerifte buyuruyor. Dikkat edin. Mene hiyâ ve leleyi gecesini ihya eden. Önümüzdeki pazarı, pazartesi herkese duyurun. Yaz yazık yatıyorlar aşağı. Bir şeyden haberleri yok. Kandil yok diye, simit çıkmadı diye mübarek geceden haberleri yok. Onların işin simit çıkacağını yola kandili. Recep'in ilk gecesini ibadetle geçiren, Lem memut ölüm anında herkesin kalbi ölür, panik gelir, Azrail Aleyhisselam'ı görür, o panikle beraber imanı bile kaybetme tehlikesi var. Şeytan da o arada iman çalmaya gelir. Tabi rivayetler çok biliyorsunuz. İşte kalplerin öldüğü günde Recep'in ilk gecesini ibadet etmiş olanın kalbi ölmez. Hiç ölümde paniklemez. Bu çok önemli. İnsan var ya. Ne yapozu kelam 104 kitap ezbere bilsem, bir panik hepsi gider. Yani hatta bir alim efendi hazretlerinden duymuştum mu Molla Cam Hazretleri zikre diyor derdi. Nefatun naklederdi. Öyle hatırlıyorum da ulemadan yani evliya Allah'tan birini vefatından sonra görmüşler de e, ne haldesin efendi Hazretleri falan demiş o ölüm e, sekerat denir ona. Sekaratül mevt. Ölüm sarhoşluğu ve paniği geldiği yani ''Bütün ezberime bildiklerim, bütün ilimlerim yani bütün kitapları ezbere biliyordum, yuttuğum kitapları unuttum.'' demiş. ''Nasıl imanı kurtardın?'' demiş. Demiş ki ''Zikir çok yaptığımdan, la ila illallah, tarikat dersleri yani zikire çok devam ettiğimden yani yerleşen şey, kalbimden yani ağzıma o geldi. Yani kalbime yerleşen zikir geldi. Ama zikrin dışındaki ilimler gitti. E çünkü zikir yerleşirse, bir insan alıştığı bir şeyi biliyorsunuz bayılırken bile neyi sayıklıyor? Son düşündüğünü. Ayılırken neyi konuşuyor bir insan? Son düşündüğünü konuşuyor. Efendi Hazretleri anlatır diye bir kere efendim hanımı yani Zehra neyi anlatırdı. Ameliyat mı olmuş, ne olmuş? Ayılırken Fatıma demiş. Sonra Mahmud efendi demiş. Ondan sonra sorduk ona diyor. Sen ayılırken ne deriyordun böyle? Yani narkozun etkisinden. Demiş ki, son demiş kızı Fatıma'ydi. Allah rahmetle Hızır Efendi'nin ailesi, Efendi Hazremesi Kerimesi, şehidimiz, şehidemiz Allah ruhlarını şad eylesin, kabullen nur eylesin, derecelerini âli eylesin. Fatıma annemiz, o da şehit yani kanserden çok çekti, ne çileler çekti. Ömrü boyunca, hayatı boyunca çok acı çekti. Efendi Hazremesi Kerimesi. Ee, Zehra annemiz demiş ki, ben son tam bayılırken narkoza Hani ölürüm de kalırım da onu da tabi hesap ediyor insan. Ee, kızımı düşünüyordum peşin En sonunda seni düşünerek bayıldım demiş efendiye. Ha işte demiş hanım anla ki son neyle biterse ayılırken öyle başlıyorsun. Onun için son sözü l-i'l-i'l-allâh olan dehelel cennete ben kâne âkırû kelamî La ilahe illallah. Tevhid son sözü olursa cennete girdi. Niye son söz diyor? Araya başka sözler girerse yine ilk söz kabirden çıkarken karışabilir. Cennete girilmez garantisi var. İşte demek ki sen son beni düşündün, ayrılırken de Mahmut Efendi diye ayrıldın. O geriye doğru gidiyor yani. En son da en başa geliyor, öyle geriye gidiyor. Bundan dolayıdır ki insan kalbinin ölürken ölmemesi için ee, hangi faziletli amel zikrediliyorsa mesela bu hususta en faziletli en kuvvetli rivayet hangisidir? He? Şöyle bilen biri dedi sen. Yok. En faziletli senelerdir vazla söylerim. En sahih hadis İbn Mace'de yani bu konudan sahih demek istiyorum. Menahya Leyle te Leyiden iki bayram gecesini ibadetle ihya eden lem yamut kalbu yamu tu'tul kulub. Kalplerin öldüğü günde kalbi ölmeyecek. Ölümde panik yok ve imanını kurtaracağına garanti söz var. İki bayram gecesi. Ramazan'la kurban bayramı. Anladım mı? İşte orası çok sayı. Hep söylerim onu ben bayram gecelerinden evvel ama işte bu aralar biraz sohbetler Ramazan'da falan olmadığından belki o eski sohbetlerde kalmıştır. Şimdi bir de bunu gördük. Recep'in ilk gecesini ihya etse kalbi ölmeyecek. Allah hayırları başının tepesinden aşağı boşaltacak. وَقَرَجَ مِنْ ذُنُوبِيْكَمْ وَلَدَتُّٰمُ Sabahına anasının doğduğu gün gibi günahlarından çıkacak. وَيُشَفَّعُ لِسَبْعِينَ اَلْفَمْ مِنَ الْغَطَاءَ قَدِسْتَوْجَبُ النَّارِ Bunu demesek daha iyi yani. Bu çok fazla müjde geldi biraz. Biraz fazla kaçtı ben bilmiyorum. Bu her adama mahsus değil. Bu herhalde efendi hazır gibi ben Allah dostlarından falan huzur üzere güzel şey yaparsa Cehennemi hak etmiş 70 bin günahkara da şefaat izni verilecek diyor. Allah bu zengini Allah verir yani ama sen de şimdi bir geceyi hiya ettim diye efendim başka zamanlar e, namaz yok, abdest yok, huzur yok, huşu yok, bir şey yok. İlk geceyi ibadetle geçirdim, tamam. Liste yapıyorum. Kurtarılacaklar sizi. Yetmiş kadar şefaat listemi alabilirim sizi falan. Ne hareket edecek Sana kim şefaat edecek? Kabul oldun mu belli değil, abdestin dizgün mü belli değil, namazın belli değil. Onun için sakın ha böyle ben şefaat edeceğim yetmiş bine bu falan sakın. İmanını kurtar yeter kardeş sen sus. İmanınızı kurtaralım yeter de. Müjdeleri de okumadan edemiyoruz. Kitapta yazmış, ben de neyi gizliyim şimdi yani. Halid İbni Ma'dan teala, bu tabiinin ulularındandır. Çok büyük bir zattır. Halid İbni Ma'dan. Çok sahabe görmüştür. Kaynaklar burada hepsi yazılı. Hangi kitaplardan? Kıymetli kaynak İbn-i Recepül Hanbeli mesela almış. Kunye'de almış. Kamsüleyal. Beş gece var. seneti senenin içinde. مَنْ وَعْظَبَ عَلَيْنَّ Kim bunlara devam ederse Buradan ne anlaşılıyor? Senede bir kere Her sene aynı gecelere devam. Her sene o beş geceyi korumak. رَجَاءَ سَوَابِينَ Sevaplarını arzulayarak Yani inanacak. Allah bana mükafat verecek şu Hadislere inanmak lazım. Sen şimdi bu hadisteki müjdeye inanmıyorsan Bunu amel etme. Çünkü itikatsız amel kazandırmaz. Mevla'dan diyor Hani demin dedim ki O soruya cevap vermemiştik Bak unuttuk oradan oraya geldik. Hani cennete giren Zaten Allah'ı görecekse ötesinde bir şey yok derse, manası sahih olmuyor mu? Derdik, unuttuk orayı geçtik. فَيَنْسَوْنَنَّ عَيْمَ اِذَارَهُ فَيَا خُسْرَانَ اَهْلِ الْعُتِزَالِ Ne diyor Bedül-e Malik kasidesinde? Diyor ki, ehl-i sünnet itikat metnindeki mektubat da onu itibar eder. E, mu'tezile cennete girseler, ehl-i sünnet olanlar, Allah'ın ruhiyetine inananlar, Allah'a gördüklerinde bütün nimetleri unutacaklar ama mu'tezile cennete girse de, İnkar edenin nasibi hırmandır, mahrumiyettir kayıt edince Mevla'nın göremeyecekler diyor. Onun için de Zemekşeri oraya cennete girdin mi zaten ötesinde bir nailiyet yoktur diyerekten bir sokuşturma yapmış diyor. Yani Ömer Nasu Efendi. Çünkü her cennete giren göremiyor. Dolayısıyla sen cennete girmekten öte bir şey yok dediğin anda rü'yetullahın müstakil bir nimet olduğunu inkar etmiş oluyorsun. Yani onu demek istiyor. Burada da şimdi sevabını umarak şu demek, sen bir ameli yaparken o hadise inanarak ben bundan bu mükafatı alacağım diye belleyerek yapıyorsan mutlaka alacaksın diyor. Ama sen acaba bu rivayet zayıf mı? Bu hadisine bu müjdeyi verir mi Allah? Bu kadar da fazilet olur mu gibi ümidin ve arzun efendim şüpheliyse o zaman mahrum olur. İnkar eden mahrum olur. Tabi vesveseyle şüpheyi birbirinden ayıralım vesvese kalbe bir düşünce gelir. Ağza aza gelmezse bu insana zarar vermez. Çünkü vesvese herkese gelir. Ama buradaki kastım hadisleri de iki de bir itiraz edip uydurma rivayet, yok hurafe, yok İsrailiyat, yok yanap bu abi gel hani Kunyesinde nakletmiş. İmam Gazali iyi adam nakletmiş. Adam hala ben hadisçiyim diye geçiniyor. Hadisçiyim diye geçiniyor. Ondan sonra kalkıp ki bu bu rivayet zayıf bu ya da bu uydurma. Ya o kardeşim ne diyor burada? Şu kadar namaz kılanın şu kadar sevap. Ne var bu adam bu namazı kursa? Yani İmam Gazali'ye güvenerek, Abdülgadir Gelaniye güvenerek bir adam bu namazı kılsa ne var? Var mı günah? Yok. Niye adama diyorsun ki bunu kılma? E raiterlediyene yani sallâh. Habibim diyor namaz kılanı nehyedeni gördün mü? bu Cehil namaz kılmaya engel oluyordu da ayet indi İkra suresinde. Ona, onun aleyhine ayet indi. Onun için Hz. Ali Efendimiz vuruyor ki kerahat vaktinde bile namaz kılanı görüyorum da hani önceden fırsatım olsaydı deseydim şöyle ayrı bir şey. Ama namaza durduğu zaman kılma diyemiyorum diyor ya. Neden? Ebu Cehil hakkındaki ayete girerim diye düşünüyorum. Namaz kılanı namaza durduğu zaman ne gördün mü? Göster bana onu diyor Allah. E şimdi sen adam kerahat vakti değil bir şey değil. On rekat nafile kılmış. Ne var? E niye sen bu adama kılma diyorsun? Kaynak da var ben uydurmadım. Hadisin kaynağının şunu kuvvetli zayıf. Ben sana Öyle bir hadis-i şerifler var ki burada, özellikle o hadis-i şeriflerin kaynağını Recep zaten i Nezadehsemini namazı ile ilgili bölümde görebiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki eğer ben, ha bulduk, şimdi ben sana hadis-i şerif söyleyeceğim. Bu, bu hadis-i şerifte men belegahu anillahi faziletun Allah'tan bir adama bir fazilet ulaşırsa. Yani şu gece şu ibadeti yapana şu cevap, şu oruca şu cevap. Felem yusaddik ya. O da onu tasdik etmezse yani acaba derse inanmasa, lem yenelha. Ne olmaz? O kişi o fazilete erişemez. Peki. Ondan sonra ne buyuruyor Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem? Eğer ki bir kişiye bir hadis-i şerif ve bir fazilet, bir cevap vaat edilirse ve ulaşırsa o kişi de ona onu rivayet eden yalancıysa dikkat et şimdi. Yalancısa ne demek? Adam bir şey uydurdu. Sana dedi ki e, şu namazı kılana şurada sevap var. Velakin hadiste diyor sallallahu aleyhi ve sellem ben bunu böyle dememişim. Benden böyle bir rivayet yok. Fakat dinle şimdi. Men belegehu Allah tarafından evin nebiyi peygamberden yani ya ayetten ya hadisten faziletün bir fazilet rivayeti geldi. Kâne minni evlemekûn Bu hadis benden olsa da, olmasa da فَعَمِلَ بِيهَا Bir adam onunla amel etse رَجَاءَ سَوَابِهَا Sevabını umarak bunu yapsa اَحْتَى اللّٰهُ سَوَابًا Onun niyeti, hüsnü zanlığı o hadise itikad ederek o namazı kıldığı için o hadis benden gelişi sabit olmasa bile Allah ona inancı ve düşüncesi hüsnü zanlığı nazarında sevabını verecektir diyor. Bu hadis-i şerifi alel-müttakiye cânül maldan naklediyor. Diğer Ahmed İbn Hanbel'de de var. Daha sayık, bu yala'da da var. Sayık kaynaklarda hadis-i şerif diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Feha ene ekulü külle hayr. Ben bütün hayırları söylüyorum. Peşinen bütün şerlerinden de hiçbirini söylemiyorum. Onun için benden bir şey ona ulaşsa, o da ümit etse, amel etse, hadisin aslı sabit olmasa, bana kadar rivayet ulaşmasa, benden çıkmasa bile, benden çıkmasa bile ben peşiyle bütün hayırlı amellere teşvik ediyorum. Ben onu isterse bak hadisin şeyine bak, rivayete bak. Ve imkan elledi haddese Ona o rivayeti nakleden yalancı ve uydurukçu biri olup uydurmuş da olsa, aha ben şimdiden diyorum ki faziletli amellerin hepsi bendendir diyor. Yani ne demek istiyor? Bir namaz rivati duydun, amel et. Bir oruç rivayeti duydun, amel et. Bunda ne var? Ne rahatsızlık var. İçkimiz iç diyoruz, kumar mı oyna diyoruz, zinamet diyoruz. E sen adamın namaz kılacak. Miraç namazı yok. Şimdi bütün o ilahiyatçılar o çıkmışlar televizyonlara. O şey de var gecemizde, Yusuf Kavaklı. E, miraç yok. Şu namazı Miracı kabul ediyor onu şimdi yalan konuşmayalım. Miraç namaz namazını kabul etmiyor. Miracı kabul eder o. O kadar şey değil. Raydan çıkmış değil. Miracı kabul etmesi hepten raydan çıkmışlar da var tabii. Onları konuşmuyoruz şimdi. <gülüyor> miracı kabul ediyor. Miraç namazı yok. Ya İhya-ül Ümit'e var. Yok onlar şey değil. Muhteber değil. Ya mübarek İmam-ı Gazali muhteber değil. Sen ne kadar muhtebersin? Emekli bilmem ne müftü yardımcısısın ya. Kusura bakma yani İstanbul müftü muhafinizin yani. Şimdi İmam-ı Gazali muhteber değil de sen neyin muhtebersin ya? Şimdi İmam-ı Gazali'nin şu namazı faziletini vaat ediyor. Sen bunu yok demen için, senin bunu yok demen için İmam-ı Gazali'den daha üstün bir hüccet İslam olman lazım. Ya İmam-ı Gazali hüccet İslam olmuş. Sen neyin hüccetisin acaba? Sana bir lakap takan var mı bugüne kadar hoşçetün falan diye? He yok. O zaman haddini bileceksin. Yani kaynağı olan bir rivayeti yok diyebilmek için o kaynağın da kaynaklarına kadar geçmişinin tümünü rivayetin kitaplarını yazma eserlere kadar gördün mü de biliyorsun. i̇mam Gazali görmeden nasıl hadis der ya? Uydurucu mudur aşağı? Onun için bu rivayetlerle amel edin. Ben kaynaklarını veriyorum zaten. Ben zaten böyle şu ameli yapın, ben rüyamda gördüm diyen bir adam değilim. Ben mutlaka kitaplarda kaynaklarını veren bir adamım. Benim bütün kitaplarım kaynak doludur. Bundan dolayı siz edin. Şimdi, sevabını umarak ve müjdesine inanarak devam ederse, etkaleullah cennet, Allah onu cennete koyar. Yani ne demektir? İtikatta şüphe olursa, acaba olursa, bu beş geceyi ibadetle etse de rivayet, zayıf, mayıp şüpheli diye düşünenlere müjde yok diyor. Bu Halid i̇bn Hazretleri bunu buyuruyor. Recep'in ilk gecesi. Geceyi ibadetle geçirecek, gündüzü oruca niyet. Şart. Devam etmek ne demekmiş? Her sene demekmiş. Vazifesi neymiş? Geceyi ibadetle ihya, gündüz oruç. Hangi gün oruç? Pazartesi. Önümüzdeki pazartesi. Tamam arkadaş. Öbür beş geceyi konuşmayalım. Şimdi gecemiz bu. Yine Ömer İbn-i Abdülaziz Radıyallahu Teala Basra valisi Haccaci i̇bn Hazretlerine mektup yazıyor o zamanki işte devlet reisleri valilere yazdıkları mektuplarda ki mevzulara bak yani aleyke <gülüyor> bi senede dört geceye ve uyanık ol sakın boş geçirme. feinnallah taala yufruga feinn rahmete Allah Teala o gecelerde rahmetinin tümünü boşaltır diyor yani ve artık rahmetten nasipsiz olan hakiki mahrumdur ve evvelde tümün <gülüyor> recip recipin ilk gecesidir bu dört geceden bir tane daha var bu ayda min Recep 27. gece Miraç gecesi. Yani Recep'te bu dördün ikisi Recep Şerif'tedir. Ebu Muhammed el-Bahili radıyallahu vaat ediyor. İmam Şafii'nin senediyle 5 e, gecede yapılan dua asla geri çevrilmez. Mümkün değil geri çevirme. Evvelü leyleti min Recep, Recep'in ilk gecesi bu beşten birincisi. Recep'in iki yani önümüzdeki pazarı pazartıya gecesi. Cuma geceleri haftalık var zaten. Her hafta Perşembe-Cuma. Bir de Recem'in ilk gecesi Cuma gecesine çattığı oluyordu bazı seneler. İşte o zaman çiftlikiş yani. O zaman çiftlikis oluyor. Hem Cuma gecesi hem Recem'in ilk gecesi olduğu da oluyordu yani. Bu sene öyle değil. Neyse bu sene daha iyi. İki türlü kazanıyoruz. Cuma'mız da ayrı olmuş oluyor, Recem'in ilk gecesi da ayrı olmuş oluyor. İki kazancımız var. Duaların reddi olmadığı geceler. Evet burada 14 gece var ihyası müstehap. 84 ve 85 sayfelerde bunlar madde madde beyan edilmiş Receb-i Şerif risalesinde. Gündüzlerden de ihyası müstahap ibadetlerin dualarının reddolmayacağı 17 gün var. Gün olarak. Gün olarak 17 gün. Gün geceden fazla. Gördün mü? Çünkü neden Kurban Bayramı günlerinden 2 3 fazlalık geliyor? Kurban Bayramı günlerinde hep dua müstacap, Teşlik tekbirlerinin günlerinde zikirler çok makbul geçiyor. Ondan sonra efendim şimdi Recep-i Şerif ayının ilk cuma gecesini inşallah e, regaib gecesidir. E, Ahmet Tesevi'de ihya edeceğiz. Onu o gece orada konuşalım. O ge onu şimdi konuşma lüzum yok. Şeyleri birbirine sokmayalım ki kafanız karışmasın. Şimdi gelelim ilk gecenin namazı. Herhalde dergide de yazılmış olabilir. E, ilk günün oruçlarının tabi Faziletleri bir, çoktur ama onlardan da birkaç müjde verebilirsek size iyi olur. İlk günün orucu, başında, ortasında, sonunda bir gün oruç tutmak. Bu da bir acayip bir şey. Yani en azından ilk günün tutun çünkü sahih şerif diyor ki Recep'in ilk gününü Allah'ın sevabına rağbeten oruç tutarsa vecebetle leül cenneh. Cennet facim olur diyor. Hem de Ali Rıza Hazretleri Musa Kazım babasından, o Caferi Sadık'tan, Muhammed Bakır Ali Zeyneli Abinden, yani Ehl-i Beyt'in senediyle, şeceresiyle gelen bir hadis şeriftir. Cennet ona vacip olur, buyuruluyor. Bu müjdeyi, yani ilk günün orucu. Yine, ''Mensam evveleyim min racep'' Recep'in ilk günü tutan, yani pazartesi, ''Fekennem esame sene'' bir sene oruç tutmuş. Bir sene, tam bir sene yazılıyor sevabı. Yine Enes İbni Malik'den radıyallahu anh, ''Mensam evveleyim min racep'' Keferallaha'ın zilubbe senet değil. Bir, Recep'in birinci gününü tutanın iki senelik günahları mahvedilir, buyuruluyor. Evet. mensamı evveleyem min recep'' ''Recep'in ilk günü oruç tutan teba'a dedin an cehennem kaderi mâ beynet Cehennem ondan ne kadar uzaklaşır? Gökle yer arası kadar. 500 sene uzaklaşır. Yani kabrinden çıksa cehennemi duymaz hiç. Mahşerde ve hiç duymaz yani. Öbür türlü cehennemi duyanlar oluyor, onlar çok sıkıntı çekecekler. Girmese bile gürültünün duymasından, acaba girer miyim tehlikesinden, 50.000 sene sıkıntı, stres ya, Mahşeyen 50 50.000 sene, nereye gideceğim belli değil. Yani beklemek ateşten beterdir yani. Onun için cehennemi duymayanların tehlikesi yok. 500 sene gökler arası kadar uzak olursa duymaz. اِذَا رَاتُمْ مِنْ baidin semiu la لَا ve وَزَف۪يرًا Furkan Suresi'nde ne buyuruyor? Kafirler, münafıklar, cehennemi uzak yerden, cehennem onları gördüğü zaman, cehennemin öfkesini, sesini işitecekler diyor. O ayetin tefsirinde diyor ki 500 senelik mesafeden duyulur. Hani cennetin de kokusu 500 senelik mesafeden gelir hadis-i şerifi olduğuna göre. O zaman birinci günü tutana cehennemin inşallah sesini bile duyurtmayacaklar müjdesi geliyor. E sesini duymayan kendini hiç görmez inşallah. E görmeyen de hiç girmez inşallah. Zaten nasıl girecek yani duymadan görmeden değil mi? Evet. Bir hadis-i şerifte ki, Ebu Muhammed el-Khalal bu, bu zat büyük muhaddistir. Eski muhaddislerden, senediyle Resûlullah'a kadar arada raviler azdır Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun Receb isim'in kitabı var, oradan bakmıştım. Sırf bu, o, direkt onun kaynağında veriyor. Onun oğlu hadis. Sâv-ı evveli min râcebu Birinci günün orucu. Üç senelik günah kefaret, ikincisi iki senelik, üçüncüsü bir senelik. Ondan sonra her günü bir aylık günaha denk gelir diyor. Bu hadis-i şerif zikrediliyor. 13'ün için Rahman ilk pazartesiyi oruçlu tutmaya sizleri teşvik ediyorum. Ee, ortasını da ortasına konuşuruz. Yani ortasının oruçlarının da sevapları var. Ancak önemli bir bahis var ve başlık var. O da nedir? İlk Perşembe'dir. İlk Perşembe orucuna müstakil hadis var. İlk günü değil. İlk Perşembe'dir. O da Regaib'in, yani Regaib gecesinden evvelki gündür. Yani haftaya perşembe mutlaka oruç tutun dedim ya, akşamı iftarda camide yaparız dedim. مَنْ سَامِ اَوْوَلَكَ مِيْسِمْ مِنْ رَجَبِ كَانِ حَقَّنْ عَلَى اللّٰهِ <gülüyor> اِنْ Recep'in ilk perşembesinde oruç tutanı cennete girdirmeyi Allah söz verip üstlenmiştir ve üzerine hak olarak tespit etmiştir. diyor. Haktır diyor, Allah'tan isteyeceği haktır diyor. Ya. Ama tabii ki alacağım var senden gibi hareketler çekmeyelim, ayıptır bir de yani. Haktır ama ayıptır yani. Ya Rabbi kurban oldum, kabul et ne olursun diye yalvaralım. Yani biz Allah'a yalvarmak durumdayız. Kabul olacağımızın garantisi yoktur. Şimdi gelelim namazlarıyla ilgili. Bunlar 180 Recep Şerif Risalesi ile ilgili, 10 günün zikriyle ilgili vesaire Herhalde bir kısmı dergide de var. Çünkü derginin yeri sınırlı. Koca kitap kadar oraya bahis alamadım da. Bazılarının tarifi vardı. Şimdi Recep Şerif'in İlk gecesi akşam namazını kılarsa, kadınlar için cemaat meşru değildir yani, şart değildir diyelim. Erkeklerin cemaatle kılması bu faziletlere ulaşılması için gerekli gibidir yani. Akşamı zarureti yoksa tabii. Zarureti varsa evde kılacak, kendi ne yapsın adam hastadır şeydir. Akşamı kılarsa, akşamdan sonra 20 rekat kılınacaktır. Namazı 20 rekattır. Pazarı pazartesiye bağlayan gecenin namazı. Bir fatiha okursa ve her rekatta da bir kulü Allah. Ah çok kolay. Bir fatiha, bir kulü ama kulü dedi edilse işte, Allah'ın ayının ilk gecesi girdi, Allah'ın suresi İhlas Allah'ın ayına tazim Kafayı toplayın yani huzurunuz yerinde olursa. On selamla, 20 rekat teravih gibi kılarsa, akşam namazın peşine dünya kelam konuşmadan olsa iyi olur. E te'dirun ma sevabuhu bu adamın sevabının ne olduğunu biliyor musunuz Sallallahu aleyhi ve sellem sordu Fe inna ruha lemin a'lemeni bi zalika ruha lemin Cibril bana bunu bildirdi biz dedik Allah ve Resulü Alem Hazreti Enes ediyor. Bu, bu tip adı için şu Hazreti Enes'ten gelin mübarek. Çok takip etti bu faziletli ameller için. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanında 10 sene hizmet etti çocukken, gençken, aklı yerindeyken böyle teyipten ileri tabii yani hepsini kaydetmiş Hazreti Enes. Çok bu işte ravidir yani. E, Allah ve Rasulü bilir dedik. Buyuruyor ki bu namazı kılan hafizallahu teala fi nefsi ve mali ve ehli ve veledi. Allah bu adamı bir sene canını koruyor. Malını korur hanımını korur, ailesini korur, çocuklarını korur. Bir sigorta bu. Allah koruyacağını sigorta sorar. <gülüyor> ve yüceyir a'mini adâbil kabr, kabir azabından kurtulur, korunur. Ve câzi alâ sırât kelberk, sıratı şimşek gibi geçer, bi gayri <gülüyor> hesâbin ve la azâb, hesapta, azapta görmez. Hesap görmemek önemli. Azaptan belki kurtuluruz bir şekilde. Ama hesabın da sıkıntısı insanı azaptan beter eder yani. Onun için, Hesapsız müjdesi vardır. Evet. 20 rekat. E, Tabi burada zam isteyen varsa hani bir kulü Allah'a geldi. Hoca de bu ne ya falan derse Muhammed İbni Hatıgı büyük kutup kaos o mübarek de diyor ki her rekatta efendim 50 ihlas diyor. Bir rivayet 5 almış ve namazdan sonra 30 kere la ila illallah demiş. Bunu ihmal etmeyin. 30 kere la ilahe illallah 20 rakamdan ihmal etmeyin. Bence de bu 50 ile bir arasında 5 uygun gibi geldi bana ama çok sıkıntınız varsa bir de olur çünkü Hadis Şerifte geçen de o rivayet de var. Bu rivayetten arasında ortası 5 ikhlasla kılınsa güzeldi bir şeydir. Ee, iki kere 5, ondan 100 ikhlas eder. 100 ikhlasta da çok ayrı Hadis Şerifler var. Yüz senelik günah hafı olacağına başka çok hadis var Yüz da Ama bir İhlas'tan da tamam. Bu namazın tarifini unutanlar için 180, 384. sayfelerde zikrediliyor. Şimdi biz inşallah Ahmet Nesevi derneğinde e, regaib namazı kılacağız. Mubarek regaib namazının fazileti, hadis-i şefleri e, hakkındaki rivayetleri sırf regaib namazı e, var mıdır yok mudur? Yani İlk cuma gecesi, önümüzdeki haftaya kadar bir daha görüşemeyeceğiz sohbette. Efendim, İbn-i Salah, Şafii mezhebinde iştahat derecesine yakın büyük muhadde. İbn-i Salah, Ali el-Kari, İmam Zebidi, birçok alim, e, Rakaip namazının hadis-i şerifini rivayet etmişlerdir. Hadis-i şerifin e, uydurma olduğunu, mevzu olduğunu söylemek aşırılıktır diyor alimler. Çünkü İbn-i Salah ve İbnül Esir gibi eşsiz alimler İbnül Esir, meşhur camiul usul sahibi İbnül Esir, İbnül Salah bunlar büyük alimler e, bu, nakletmişlerdir ki bu hadisi Razin İbni Muaviye radıyallahu anh Razin, pek adını duymadınız Bukhari Müslim gibi bir muhaddistir Bukhari Müslim gibi Razin İbni Muaviye büyük hadis hafızıdır bu zat hadis ilminde yüksek tabakadandır, hatta İbni Maciye'nin yerine Muvatta'nın yer aldığı altı sayı kitaptaki sayı hadisleri nakletmiş bazı ilaveler katmıştır ve buna tecridu Sıhhah yani sahih hadisleri sahih hadisleri tecrid etme, yani uzun ravilerden ayırıyor. Mesela bir hadisin rivatı gelirken arada beş isim geçiyor ya, hani kolaylık olsun diye üç dört ismi aradan, son raviden, en esimli malikten mesela alıyor. Yani yer tasarrufu ve insanların birçok hadis bir kitaba sığmak bakımından. tecridu i namında meşhur hadisinde, eserinde bu hadisi nakletmiştir. Çünkü kitabın adı zaten Tecrid-i sahih hadisleri. Dolayısıyla uydurma bir vaate yer vermesi mümkün değildir. O kitabında. O sonra Hüccetül İslam İmam Gazali İhyaül Ümit'ünde diyor ki sahabe ve tabi'in topluluklar değil de tek tük zatlar nakletti. Mütevatir değil ama diyor bak İmam Gazali sahabe ve tabi'inden tek tük zatlar nakletti. Hadisin rütbesi teravih ve bayram namazı derecesinde değilse de, dikkat et şimdi bak, kuvvete bak şimdi. Teravih ve bayram namazı derecesinde değilse de Kudüs ehli Mescid-i Eksa'da topyekun bu namaza devam ettiklerini ve terkine asla ama göstermediklerini gördüğümden bu bapta bu namazı irad ettim diyor. İhya-ül-Müddin 202'de i̇mam Gazali zamanında Mescid-i Eksa'da bütün ulema, evliya bir kere terk etmemişler ömürlerinde diyor. Bütün cemaatle. Mescid-i Eksa'yı nimini minniyormuş yani. i̇mam Gazali diyor, orada da onu görünce diyor bu kadar amele deni ben de diyor kitaba yazdım diyor. Millet mahrum olmasın diye diyor. Ha bayram namazı, bayram namazı zaten vacip. Bayram namazı ayarında değil ama diyor ya bak ne kadar kuvvetli olduğunu anla. Sen buna nasıl uydurma dersin ya? Burada e, İbn-i Salah zaten bu hususta e, müstakil bir eser yazmıştır. İbn-i Salah beraat namazı, e, rekaid namazının e, sabit olduğuna dair. Bu namazın Ebu Talib-i Mekke, Mekke'nin dağlarında ot diye ibadet etmekten sapsarı rengi ot renk ne İmam-ı de kaynağı odur. Bütün evliyan ulemanı Ebu Talib-i Mekke Hazretleri Kutül Kulüp'te almış, Mamkaza'lı almış, Abdülkadir Geylani almış, İbnü Salah almış, İbnü'l-Necr almış, Ali Kahri almış, Murtaza Zebidi almış, i̇slam Şerinde almış. Da, dolu dolu. Ben kaynak sayarken alanlarız efendim. İnkar eden birkaç tane çıkabiliyor. Amma velakin bundan dolayıdır ki Cabir İbn Abdullah rivayet ediyor. Benden bir adama bir hadis gelir de o hadise yalan ve uydurma derse fakat kezzebe selaseten üç kişiyi yalancı çıkartmış olur. Allah ve Resulü bir defa bana vahiy geliyor da ben hadisi söylüyorum. Allah'a da yalancı demiş olur, Resulüne de yalancı demiş olur. bir O rivayeti yapana da yalancı demiş olur. Ben Abdülkadir Geylanilere, İmam-ı uydurma rivayet yaptılar, yalancı diyemem. Diyemiyorsam Allah ve Resulüne de diyemem, dememiş olurum. Ama sen Abdülkadir Geylanilere, İmam-ı uydurma rivayettir ki çok ilahiyatçılar bugün bunu konuşuyor, İsrailiyat huraf ediyor ve bu adamların hadislerine Uydurma dediğin anda i̇mam Gazali'ye yalancı demiş oldun. Artık hasmın i̇mam Gazali'dir, mahşerde hak ve davan onunla arandadır, benimle aranda değildir. Dolayısıyla senin hasmın çok yüksek yerlerdedir. En azından ben sapıklarla uğraşıyorum zaten, onlar bana hasım olsa da ahirette derecem artar yani. Ama sen i̇mam Gazali ile uğraşıyorsun yani. Orada i̇mam Gazali'yle Gazali ile baş edemezsin ahirette sen. Bundan dolayıdır ki ağzını gözünü topla. Yani, yani ahirette toplarlar her tarafını da. Mübarek eden hocayım, mocayım, ilahiyatçıyım, şuyum, buyum, ben hadis araştırmacısıyım falan yapma bu hareketleri sen. Evliyanın, ulemanın kitaplarına karşı bunlar sökmez. Sen kimden bahsediyorsun İmam Muhazali? Diyoruz biz burada ya. Bunların rivahat ettiği hadislere itiraz edenlerin tehlikelidir ahiretleri yani. Ben söylüyorum. Biz evliyadan, ulemadan böyle gördük. Şimdi Burakayb namazının e, dergide dersem tarifi vardır. Tarifi dergide de vardır, kitapta da vardır. Kitapta 188'de başlıyor, Türkçesi yani, Arapçası 186'da başlıyor da. Yalnız bu mübarek namazın kendiniz beceremezseniz cemaatle kılabilirsiniz. Ben onun için cemaatle kıldıracağım. Cemaatle nafilelerin kılınmasına dair de yine burada Recep Risadesi'nde fetvaları, sayfaları, kaynaklarının hepsini yazdım. Bu, bu bahis uzundur. E 186'dan sonra onu dikkatli okursanız, yani aklı almayan bir şey olan insan orada cevabını bulabilir. Recep'in ilk gününde kim oruç tutarsa, ilk perşembesinde oruç tutarsa, akşamla yatsı arası, 12 rekat kılarsa, bu ilk gece değil, ilk cuma gecesi. Bunu niye söylüyorum? Çünkü ben sohbete onda başladığım zaman bu vakit geçmiş olacak. Ve halkımız kaçırmış olabilir. Bu fazileti kaçırmamaları açısından söylüyorum. 12 rekatın her rekatına bir Fatiha, 3 İnna Enzelna, 12 Kulü Valla Bu 12'de acayip işler vardır. Evet. Ee, yani 12 sayısında e, bu her bir rekatına cennette 100 köşk vaat ediliyor. E, Recep ayı cennette bir ırmaktır. O ırmağın 12 kolu vardır. O kollardan ona içiriliyor 12 koldan. Vesaire 12 rekat olması 12 rekat olması ve her rekatta 12 kulü yani o 12'de sır vardır demek istiyorum. Sayıyı muhafaza etmek açısından. 2 rekatta bir selam verilecektir. Selamdan sonra 70 kere salavat. Salavatı burada e, yani kafanıza göre Allah Allahu salih bildiğinize göre yapmayın. Çünkü Allah Allahu salli aleyhi Muhammedin Nebi'lüm ve ala ali ve sellem. Çünkü hem selam olacak ve ali ehlibeyt olacak. Şimdi bunları eksik yapıyorsunuz. İmamlar bile hutbede cuma hutbesinde salavatı yanlış okuyor. Yani. Yani Allah'ım salli bariki okuyor ve ala Ali Seyyidina Muhammed ehli beyti sokmuyor. Kaç tane imam şimdi burada Üsküdar'da da kıldım, şurada burada da kıldım. Yani bu, ehli beyti salavatı eksik ederseniz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana tek salavat yapmayın kesik olur, hayrınız, bereketiniz noksan olur buyuruyor. Allah'ım salli ala Seyyidina Muhammed derseniz diyor ebter nasıl yani eb inne şaneke, öyle ebter eb sonu kesik. Buna salat-ı betra diyor. Sonu kesik salavat yapmayın diyor. Nasıl ya Resulullah diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ehli katın. Yani Allah'ım sallallahu aleyhi ve Muhammed ve ala Ali seyyidina Muhammed kemal salli te seyyidina İbrahim ve ala seyyidina İbrahim ehli olmaz. Cuma hutbelerinde imamların birçoğuna dikkat ediyorum rastladığım kadarıyla efendim salavatta ve ala Ali koymuyor. Ve ala Ali koymayanlar mekruh işliyor. Hele ki hutbede dua edilirken olur mu? İmam Rabban Hazretleri dört halifenin adını bile saymayan imamı zemme Mektubatta özel mektup var. Hutbede nasıl dört halifenin adını saymazsın diyor. Bizim Efendi Hazretleri birinci hutbeli, ikinci hutbe şey yaptı da İhsan Efendi rahmetullahi aleyh dedi ki e, Hoca Efendi dedi bir hutbe daha tanzim edelim de dedi. Birinci hutbede ayrı söyleyelim dört halifeyi, ikinci de bir daha söyleyelim dedi yani. Yani hutbeyi ikisini de bir saymadı yani. Birinci hutbede ayrı de, söylüyordu, ikinci de ayrı söylüyordu dört halifeyi. E sen burada eli Beyt'i de Ali'yi de koymuyorsunuz yani hoca efendiler. İmam olmak kolay iş değildir yani. İmtihanı kazanarak, memuriyet kadro alarak olmuyor yani imamlık meseleleri. Kaç tane yerde rastladım ya. Ali al Şeyh'ine Muhammed demedi. Ondan sonra efendim eee birisi hiç salavat okumadı. Hutbede hiç salavatsız bitirdi. Ya çok bunlar mekruh işler ya. Hutbeyi salavatsız geçirilir mi yani? Ondan sonra Burada salavat 188'de kitapta. Dergide de de vardır olabilir yani bu salavatı 70 kere okuyorsun. On demek istiyorum sana kafana göre salavat okuyorsun. Selliğim yok, selam yok, eali Ali yok. eksik oluyor salavatın yani. Her yani anandan öğrendiğinden din olmaz yani. 188'in sayfedeki salavat şerifeyi efendim namazdan sonra 70 kere okuyorsun. Ondan sonra ne yapıyorsun? İşte burası mesele değişik. Senin bildiğin erayet değil yani. Yeni bir başka bir namaz bu şimdi. Namaz bittikten sonra secde yapıyorsun. Bu secde hacet secdesidir. Secde yapıyorsun. Secdede yetmiş kere ne diyorsun? Sübbühün kuddüsün Rabbül melâiketi verruh. E şimdi hocam ben bana imamlık edecek adam bulamam. Ben de bunu ezberimde tutamam diyorsan. Sen o zaman kiralık bir adam tut. Ya, yani kiralık derken çoluğun çocuğun neyse o kitaptan baksın. Yanında okusun çünkü namazda değilsin. Namaz bitmeseydi ondan öğrenmen namazı bozardı. Ama bu hacet sezdesidir namaz bitti. Namaz bitti, bittiği için, namaz bittiği için secdedeyken yanında kitaba bakan da okusa ''Sübbühün kuddüsü Rabbül melâket verur. sen de onlar tekrar edersin. Bir de onun da de tespit de verirsin, yetmişi de kafan takılır şimdi secdede. O yetmişi de sayar, o durdu mu sen durursun. Ama tuttuğun adam saymayı bilen bir akıllı başında bir olsun ha. Sübbuhun kuddüsün rabbul melâketi ve ruh. Kolay ya. Sübbuhun kuddüsün rabbul melâketi ve ruhu ben ezberleyeceğinizi tahmin ediyorum. Ben sizin ne kadar kapasite hafıza olduğunuzu az çok anlayabilirim. Bunu yaparsınız siz. Secdede ezberlersiniz. Ama şunu yapamayabilirsiniz. Secdeden oturunca 70 kere. Bak bunu ezberleyemezsiniz. Ama bunda da sorun yok. Neden? Oturduğun için kitabı eline alabilirsin. Rahleyi koy da kitabı al eline okusun. Bunda sorun yok. Bak bunu ezberleyin, Öbürünü ezberleyin arkadaş. İkinci secdede bir daha lazım şimdi onun için. Rabbikfir var hamvete ya ve zammat Fe feynle gentel azizül azam. Bunu ezberleyemezsiniz. Bunu da yetmiş kere. Manalarını düşün ama bak. Hep ne diyorum sana? Namazında ne var? Aklın başında olduğu kadar sevapta yazılar. Onun için mutlaka mana. Ya Rabbi beni bağışla bana acı ya Rabbi bildiğin günahlarımdan vazgeç. Azize azamsın en büyüksün en ulu sensin ancak sensin. falan Şimdi. Ondan sonra ne yapıyor? İkinci secde. İkinci secde de yine ne yapıyor? Yetmiş kere. Hep yetmiş. Sübühün uddüsün Rabbül melâiketi ve ruh. Cebrail Aleyhisselam tesbihdir ya. Mübarek adam. Allah'ı tesbih ediyorsun. Yetmiş kere yapıyor. Namazdan sonra ne yapacak bakalım? Namazdan sonra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki canım kudret elin e, yedi kudretinde olan zata yemin ederim erkek veya kadın Herhangi bir kul bu namazı kılarsa <gülüyor> günahları denizlerin köpükleri kadar olsa, kumların taneleri kadar olsa, dağların tonajları kadar olsa, yağmurların damlaları kadar olsa, ağaçların yaprakları kadar olsa. Bu kadar günah yapmış mıyızdır herhalde? Yapmamışız ya. makina gibi yapsak bu kadar yapamayız. Hepsini de affeder. Kıyamet günü ehlibeytinden Beyti'nden hane halkından, yakınlarından yedi yüz kişiye şefaat çediler Bu çok önemli bir şey, akrabadan olması önemli bir şey. Yani yakınları kurtarmak lazım. Ondan sonra, kabrinde ilk gece mezara indiğin zaman vahşet anı, dehşet anı, yalnızlık hissi seni kapladığı zaman bu namazın sevabı güleç yüzlü, güzel dilli, bir nur yüzlü bir zat olarak gelir. Sen bir şeyden haberin yok. Mezarda seni kim gelecek? Anam babam bıraktı gitti. Ey şirya habibi, fakat ne gıdâ min kul Ey benim dostum, sevinebilirsin. Hiçbir zorluk görmeyeceksin. Daha ilk gece bu denirse sana daha ilerisini sorma ya. Kurtuldun sen. O der ki, sen kimsin? Vallahi senden güzel yüzlüsün görmedim. Senden hoş kelamlısını duymadım. Senden hoş kokulusunu koklamadım. O der ki, ben senin işte 1436 senesinin Recep ayının ilk cuma gecesinin e, de kıldığın regaib namazının sevabıyım. C ile bu gece geldim Leak hacetek. Kabirde seni e, yalnızlığını bildim, hacetini göreyim, yalnızlığını gidereyim, vahşet hissini defedeyim. Ama esas yapacağım ne zaman? Feydanufika fi sur sura öfurüldüğü zaman ezellidük fi arasat il kıyamet ala arazi. Kıyamet arasatında. Arasat arsalar demek. Arsa var arsa Arapça arasat. Arsalarında, kıyamet arsalarında başının üzerinde gölge olacağım ve sana e, mahşer güneşini, eziyetini değdirmeyeceğim. Evşir felen demel gayra min mevlaki emeden. Sen sevin Allah'tan hiçbir hayrı kaybetmeyeceksin. Allah'ın ne kadar hayrı var? Bir hayrı eksik etmeyeceksin. Allah'ın bütün hayırlarına celle celal nail olacaksın. Kainat efendisi Efendimiz'i yemin ederek beğenmiş. Bak yarım sayfa kaynak yazdım sen yok derken nereye dayanıyorsun? Duvara dayanarak yok diyorsun. Ben nereye dayanarak var diyorum? Bu kadar kaynağa dayanarak var diyorum. Var ne kadar? Abdülkadir Günev'in hafız Hadis Hafızı Muhammed İbni Nasır, el Emali İbni Hüseyin'de, Razin İbni Muaviye Tezir-i Saha'ta, İbn-i Salah'ta, i̇bn Esir'de, İmam Gazi Ali Halum'da, bu kadar kaynak var. Ben iman ettim. Ki bu müjdeler var ama... İhlasımız nispetinde, huzurumuz nispetinde allah Teala kabul edecek. Ama şimdi sen e, tabii ki yanlış ettin, eksik ettin, allah Teala sen reddetti, o benim işim değil yani. Burada hadis-i şerife göre şartlarına riayet üzere, itikat ve üstü zan, güzel düşünelim, güzel olsun. Yani Mevla böyle ki bana üstü zan edin. Ben kabul ederim buyuruyor. Günahlarımız buna mani olmayacak inşallah. Rekayet gecesi dua, 192. sayfede bir duası var. Bu namazın peşine okunuyor regaib namazını kıldıktan sonra 192. sayfada herhalde o da yazılmış, dergide de var, kitapta 192'de hatta kitabı da alacaktım evde, koydum kenara bak çık, buraya gelene kadar unuttum yani bir eserde e, kitab-ül müstahizin billahi teala değil de e, müsbah-ü evet karanlıkların kandili isimli bir kitaptır Fil müstehiziyle bi hayrilenem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den himmet isteyenlerle ilgili. E, çok eski bir kitap yani. 700-800 senelik var. E, ve o eserde zat, muhaddis yani ben şundan o şundan diye senediniz zikrederek Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar senediyle gidecek tabakadan. Hem muhaddis hem arasında bazı 4-5-6-7 raviye kadar düşüyor. O kitapta da gördüm. Diyor ki Mısır'da dimyat. Mısır'dadır dimyat. Eee Dimyat'ın e, orada kafirler Fransızlarla orası sınır boyu e, idi. Orada çok e, senelerce de ribat derler ona. Yani nöbet beklemenin faziletleri hakkında çok hadis-i şerifler var ya. En mühim şeylerde tabii düşman e, karşısında nöbet beklenir. Düşman sınırı aşar da Müslüman köylere, şehirlere zarar verir diye. Mesela orada e, diyor ki Fransızlar için herhalde bir saldırımı ne yaptılar diyor. E, ondan sonra bir işgal oldu diyor. Biz de sınırda bir kısmımız nöbetlerdeydik, diyor. ozat Ondan sonra bütün ulema, evliya işte birbirine karar aldık. İşte Recep-i Şerif'i bekledik, yani haramay. Hem dualar tutsun diye. E, regaib gecesi, diyor. Efendim, işte orada bile o ay daşladım. Diyor ki, e, herkes diyor, akşam namazını kıldı, ondan sonra regaib namazımızı kıldık, diyor. Yani, demek ki ne kadar yerleşmiş bir şey ki, o eserde, o sınırda, yani düşman işgalleri altında orada harpte boğuşanlar bile yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle himmet isteyecek olduklarında cuma gecesi olması, rekaip gecesi ve rekaip namazımızı kıldıktan sonra dualara başladık diyor. Rekaip namazından sonra dualarımızı ettik, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle himmet istedik, işte ümmetine yetiş. Böyle efendim ertesi güne kadar bütün bölgelerden haber geldi e, Fransızlar, Frank'ti, o zaman da Frank yavru, e, efendim püskürtüldüğüne dair müjdeyi aldık ertesi güne diyor. Hatta o zaman tabi olmuş da diyor haberler geç geliyor diyor. Ertesi güne kadar her yerden haber aldık ki bütün sınır boyları e, ehli, Müslümanların koruma altına alındı. Gavrular püskürtüldü diyor. Yani regaib gecesinin önemini anlatıyor. Regaib namazımızı kıldıktan sonra yaptığımız dualar diyor. Bunlara çok dikkat edelim. E tabi ki duaya ihtiyaç var. Suriye işgal altında, Irak işgal altında, Filistin işgal altında, Gazze işgal altında, Kudüs işgal altında, yani Yemen işgal altına giriyor. Yani dünya kana alıyor, İslam alemi kana alıyor. Özellikle ehl Sünnet perişan vaziyette. E, şia miharat. Onun için sorun hep ehl Sünnet'in kapak başına patlıyor. Çünkü hak üzere olduklarından imtihanımız çok. Bundan dolayıdır ki bu geceleri kollayacağız. İnşallah işte oruçlarımıza da rahat edeceğiz. E, oruç ağzımıza da Mevla dualarımızı kabul edeceğine itikad edeceğiz ve Rabbimize hüsnü zannedeceğiz. Ondan sonra da ilk geceyi ibadete edip, ilk gece şöyle kuvvetli bir dualar yapalım inşallah. Bir de e, bir e, namaz. Ben onu kılabiliyorum senelerdir elhamdülillah. Size de söyleyeyim. Çünkü neden söyleyeyim? Korktuğum bir şey var. Bu namazda da faziletinden ziyade münafıklar kılamazlar, nasip olmaz diyor. Bundan dolayı bu namaz 30 rekattır 3'e bölünüyor. 10 rekatı ilk gece kılınıyor. Bu ayrı bir namaz. Selman Farisi radıyallahu anh ediyor. 10 rekatı 15. gece kılınıyor. Onu 2. bölümde de söylerim yani 15'inden evvel inşallah unutmam. 10 da sonunda kılınıyor. Bu namazı çokları ikisini kılıyor, birini kılıyor, son geceyi unutuyor falan. Böyle herkese nasip olmuyor. Münafıklar bu namazı kılamaz ey Selman buyurdu. Bu namazın da tarifi için 242'de Arapçası başlıyor, 245'te Türkçesi başlıyor. Şimdi bu namazda değişik bir namaz. Ey Selman, Recep'in hilali girince buyurdu ki bana, Recep hilali girince buyurdu ki Ey Selman, bu ayda her mümin ve erkek veya kadın 30 rekat kılarsa her rekatta, Fatiha'dan sonra 3 kulü vallaha, sonra 3 kulü yaül kafiru. E şimdi hocam hani bu ters oluyor. İşte hadiste diyor, tarif olursa o zaman fıkha bakılmaz. Hadiste, tarifte böyle söyledi, biz buna uyuyoruz. Önce üç kulu okuyoruz, sonra üç kulu Yahül kafirini okuyoruz. Dikkat edin bak şimdi, tarife uyacaksınız. Çünkü bu genel fıkıh kaideleri vardır ama özelde hadiste bir şey varsa ona uyulur. Şimdi, bu kişinin Allah günahlarını mahveder, bütün ayı oruç tutmuş, sevabı ihsan bir daha seneye kadar namaz kılanlardan yazar, her gün ona Bedir şehitlerinden bir şehit ameli yazar, her gün orucuna bir sene ibadet sahabı yazar, bin derecesini yükseltir. Ha. Bir de Recep'in tümünü oruç tutup da bu namazı kılarsa, o biraz zor iş ama, tümünü tutar, Allah onu ateşten kurtarır, cenneti vacip eder, Allah'ın manevi civarına is ishan eder. Cibril bana bildirdi, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hadi alametun beyniküm ve beynel müşrikin, bu namaz sizinle müşrikler vel münafıkın, münafıklar arasında. Alamettir, el münafikin la münafıklar bu namazı kılamazlar. Beni bura korkutuyor, sevaptan çok. 13'ün ee, çok da zor değil, çok zor değil. Ya Resulallah bana bildir, nasıl kılayım, ne zaman kılayım? Sorunca, ''Ya Selman, tu salli fi evveli aşra Recep'in başında on rekat kılarsın. Her rekatta bir fatiha, üç kulü üç kulü el okursun. Selam verince ellerini kaldırırsın. İşte bir zikri var, bildiğiniz bir şey ama la ilahe illallah hettevla devam ediyor, çok uzun bir şey değil. O zikri bir kere yapıyorsun. On rekat bitti, bu tevhid zikrini bir kere yapıyorsun, bu 247'de. İlk 10 rekatın zikri 247 tercümenin aralarında geçiyor ikincisini ortasında kılarsın ortası hemen hemen yani tabi burada gece de demiyor burada bu da önemli yani Recep'in ilk günü de kılsan çünkü ayın başında diyor ortasında diyor gece demiyor gece kılsan da olur gün ama birinci günde kıl o zaman yani gece evvel gelir birinci gün ortası deyince 15. gece veya 15. günü baz alalım yani hani bir genişlik yapalım e çünkü hadiste gece demiyor. Ortasında, ayın ortasında Vesalli ve satış yer. ayın ortasında. Ortası 15'tir. Yani gecesi günü. 10 rekat kılarsın. Her rekatta bir Fatiha, 3 kul vallahi, 3 kul kafir okursun. Yani işte aralarda iki rekatta bir selam veriliyor zaten. Evet. Selam verince ellerini göğe kaldır. Yine bir zikir var. La ilahe illallah bu belli de ilerisi de devamı değişiyor. İlan vahiden ferdem somadan vahiden gibi. Bunu da söyleyelim. Bu da 248'de zaten. Tercümeyi takip ederseniz o ikinci onun şeyi de burada var. Sonunda da kılarsın. Sonunda da aynı orneketi kılarsın. Peşine yine bir zikir var. O da 249'da. Bir kere okunuyor tevhid zikri. Bir kere. Bunu okursun. Ondan sonra 30'u bitince yani ayın sonundaki 30'u bittiği anda Allah Teala'dan ne muradın varsa hacetini istersin. İstediğin anda duan mutlaka kabul olacak. Bu otuzu bitiminde duanı, hacetini yaparsın. Allah Teala seninle cehennemin arasına yetmiş handek koyar, açar. Her bir handekle gökleyer arası kadar uzak mesafe tutar. Allah Teala kıldığın her rekata bir milyon rekat yazar. Rekatın bir milyonla kaplanır. Yani oldu. Otuz milyon rekat eder. Cehennemden beraat yazar. Sırattan cevaz yazar. Cevaz pasaport yani cevazat. Ne demek? Geçiş. Sırattan geçiş yazar. Selman R.A. buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu müjdelerini işitince bu ne kadar büyük müjde, Allah bu ümmete lütfetti diye secdeye kapandım. Bu Yani hadisin başından ziyade sonunda da ilave müjdeleri bir daha söyleyince bu ziyadeden dolayı şükür secdesi yaptım diyor ağlayarak. Hz. Selman'ı, Farisi radıyallahu teala anhu. Evet, bu e, Abdülkadir Geylani Hazretleri Hunye isimli eserini de zikrediyor. İmam Safurin Üzzetül Mecati'ne kaynak vermişim. Bu namazı da ilk gece veya ilk günde inşallah kılmaya gayret edelim. Ve ilk gün pazartesidir. Allah hayırlı mübarek yapar. İnşallah. ilk günü Recep ayının bu mübarek pazartesi gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim diyor ee, sahabe-i kiramdan bir zat buyurdu ki bu ne mübarek gündür? Ma hayru, ma Bugün Recep'in ilk günüdür. Hayrına kadar çoktur, bereketine kadar boldur. Evet, bu mübarek günde Allah Teala'dan hafistiyeni Allah Teala mutlaka mağfiret edecektir. Onun için önümüzde böyle bir mevsim var. Ee, kıymetini bilelim, faziletine erelim. Gaflet edenlerden olmayalım. rahman. Evet. Ben size e, bunları söylemiş olayım. Siz dergiden ve kitaptan, risaleden e, notları takip edin. 10 günlük muhtelif zikirler, 100 zikri, tesbihleri takip edin. Oruçların, namazların gecesini, günü takip edin. allah Teala sizi görsün. Nerede görsün? R.A. Allah'ın ayına hürmet edenlerden, Allah'ın ayına tazim ve edip saygı gösterenlerden, değer verenlerden, namazına, orucuna, faziletine riayet edenlerden görsün. Artık elimizden geleni yapalım ya Rabbi sen fazlük kerem sahibisin. Biz bu kadar becerebiliyoruz. Kusurumuz, küsurumuz çok olur. Gafletimiz çok olur. Allah'ım sen lütfet keremet. Senin ayına itikadımız var. Tazimimiz, saygımız var. Haram ayına. Bizi günahlardan muhafaza et. Haramlara düşürme ya Rabbel alemin. Yani yapacağım en büyük dua haram ayın hürmetini muhafaza edenlerden eyle ya Rabbel alemin. Böyle dua edelim inşallah. Birbirine de dua edelim. Birbirini de unutmayalım. Evet. Şimdi efendim ee, kısaca bir dua yapalım. E, vefat edenler var onları da okuyalım. Kitam'a erdirelim. Subhanarabbil aliyil azim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam seyyidil merselin Muhammedin ve alihi ashabi ecmaîn. Allahümme innâ neseluke'l cennet ve na'ûzü bike minen nâr. Allahümme innâ neseluke vel cennet ve na'ûzü bike vel nâr. Allahümme innâ neseluke'l cennet ve ma'a qurbe ileyhâ min ve amel. Na'ûzü bike ve ma'a qurbe ileyhâ min ve amel. aleyhi sellem. نعوذ بك من شر ما استعاذك منه بك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وانتلستم عليه البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم من الخير كل عاجله واجله ما علمنا وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجله واجله ما علمنا وما لم نعلم اللهم ما قضيتنا قضاء فاجعل عقباه ورشدا Allahümme Rabbena atina emlenüke rahmeten ve heyyilena emrina reşeda. Allahümme Rabbena atinemlenâ nûrana ve gfirlenâ enneke alâkülşeyin kadîr. Ya arhamen rahimin, ya arhamen rahimin, ya arhamen rahimin. Ya Rabbi, maddi manevi ne sıkıntılarımız varsa feraha tebdil eyle, günahlarımızı sevaba tebdil eyle, umduklarımıza nail eyle, korktuklarımıza emin eyle. Ve Cev-i Şerif ayının hürmetini muhafaza eden kullarına bizleri ilhak eyle, hürmetini ihlal edenlerden olmaktan muhafaza eyle. Allah'ım Recep ayında haramlardan, günahlardan muhafaza eyle. Haram işlemeye, günah işlemeye fırsat verme ya Rabbi, imkan verme ya Rabbi. Günah imkanlarını kaldır ortadan, iptal eyle ya Rabbi. Bizi zorla hayra getir ya Rabbele alemin. Sen fazlu kerem sahibisin, senin ayın hürmetine Allah'ım, rahmet senin rahmetine Allah'ım. Lütfeyle keremeyle eyle bize, mübarek ayda, çok tevbe-i nasip eyle, salih amellerini nasip eyle, Recep Risalesi'nde yazılan salih ameller babında kaç bab var, 15-20 tane özel salih amel zikredilmiş. Recep ayında Yasin Şerif Recep ayında Hatim Recep'de Sadaka Recep'de Umre dolu amel var. Allah'ım fazl-u bize müyesser eyle ya Rabbi. kabul eyle ya Rabbi. Kolay eyle ya Rabbi. Amin diyetlerine haricilerine eyle ya Rabbi. Hastalarımıza acil şifalar ihsan eyle. Dertlere devalar ikram eyle. Borçlulara ödeme kolaylıkları ihsan eyle. Sabancalı Mehmet Efendi kardeşimiz hastanededir yatıyor. Biraz da ahurda hastalığı var. Allah'ım acil şifalar ihsan eyle. Hüsnü katime nasip eyle. Allah'ım efendi hazretlerinin sevgisine mazarettin ettin onu. Efendinin sevdiği olduğuna ben şahidim. Efendi hazretlerimizin immetleriyle, şefaatleriyle, dünyasında ahirette mamur eyle. Ya Rabbel alemin. Mahmut Osman efendi kardeşimizin annesine de acil şifalar efsan eyle. Devalar ikram eyle. Allah'ım sebepler ile Yaratırsın sebepler istediğin zaman. Allah'ım acil şifalar ya beyle. Ya Rabbi. Ya Rabbel alemin. Ee, Seyyid Maliki hazretlerinin kardeşi diye bize bir mesaj geldi. Seyyid Abbas Hazretleri Mekke'de vefat ettiğine dair ehl çok yaşamıyor yani, yaşlar hep 63 şeklinde giderler. Ee, öyle e, anlaşılıyor. Seyyid Abbas, o da çok mübarek bir âlim, fazıl zat. Seyyid Malik Hazretleri'nin küçük de onun yanında Mevlidler okur, kasıyla gürsöz. söz. Mettâhu'l-Resûl aleyhi ve sellem. Efendimiz'in mettâhul Madihur resûl sallallâhu aleyhi ve sellem. Sıfatıyla Mekke'de çok tanınan bir e, eşraftan bir zattır. Ya Rabbi sen kabrini nur eyle, derecesini âle eyle, kendisine rahmet eyle, seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretlerine, babaları seyyid Alevi Maliki Hazretlerine, o baba ecdatları, ataları, bütün ehli beytin imamlarına, onu ilhak ile ya Rabbi. Sen fazl-i kerimine ya Rabbi ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve la ilahe illallah Muhammedun resulullah fi kulli lemhiddin ve nefesin adedem amsi'ahu ilmullah Allah Allah Allah zikirlerimizden hâsuna, ecrüb ve hediye eyledik, vâsıl eyle. Ya Rabbul Halim, Muhammed Alevi Maliki Hazretlerinin de ruhuna unutmayalım, o kızar sonra bu adam, onun çok tasarrufu devam ediyor kabrinden. Fehamiller kaç defa mezarını açtılar, çürümedi, bir daha kapattılar, çürümedi, kapattılar. Yoksa üzerine adam gömecektiler. O veliliği, kutupluğun Efendi Hazretleri beyan ederdi, kutup oldu. Şimdi tabii ispat etti. Onun da kardeşi herhalde yanına defnedilmiştir ama Seyyid Muhammed Ali Maliki Hazretleri'ne ruhu için buyurun. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah. Muhammedur resulullah fi kulli lamhatin min nefsin aada ma fasahu. Allah Allah Allah. Allah ya Rabbi şefaatine bizi nail eyle. Himmetin daim eyle ve bu Kadıce annemizin yanında ve civarında yatmaktadırlar onlara bu cevapları hediyeledik ihsale ile. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle. Kabir istirahatlerini müdade ile, azabı olan varsa defrafı izale ile. Harama hürmetine Recep Şerif gelecek Recep Şerif hürmetine elim İslam'ın eli sünnetin mezarlarına rahmetlerini ihdal eyle ya Rabbi. Azaplarını ref eyle ya Rabbi. Amin amin amin. Bi, bi hürmeti Ta ve yasin. Dualarımızı kabul evelâ. Salavatımız Allahümme salli ve sellim ve barik Ala seyidina Muhammedin Nebiyil ummi al habibil al al kadri al azim al jahi wa ala alihi wa as salatu was salam aleke ya rasulallah as salatu was salam aleke ya habiballah as salatu was salam aleke ya seyid al awalin wal akhirin subhan rabbil izati amma yasifun wa salamun alel murselin al rabbil alamin ila sharafin nabiy sallallahu taala aleyhi ve sellema ve ومشايخنا الكرام وإلى أرباح موات الجماعة الحاضرين الفانتحة